İslam'ın siyasal tarihi bu başlığı da yaptık bu dönem üç program oldu bu hafta bitireceğiz inşallah dördüncü programla Tabii bu işte tamamlanmış bir tartışma değil yani İslam'ın İslam siyasi tarihi dediğimizde burada konuştuğumuz anlattığımız meseleler aslında birer tartışma başlığı açmak mahiyetinde çok fazla konuşulmamış. Ya da sadece ilgilisince bilinen ama böyle geniş halk kitleleri, Müslüman kitleler açısından çok da malum olmayan, haberdar olunmayan bir kanaldan İslam tarihine bakıyoruz. Çünkü genel İslam tarihi dediğimiz zaman önceki derslerde de bahsetmiştik. Çok genel geçer İslam tarihi kitaplarından okuduğumuz tarih, o da aslında devletlerin tarihi. Müslüman halkların tarihi değil. Yani hem taberinin e, tarihi, benzer klasik tarihlerinde tamamı e, yani devletler ve imamlar veya yani liderler tarihi olarak okutulan tarihler. Bu e, şablona göre <gülüyor> İslam tarihi de işte peygamberle başlıyor. Asıl saadet diyoruz ona. İşte ilk hafta da durmuştuk. Sonra işte e, Raşi Talifeler dönemi dediğimiz bir dönem var. Ondan sonra Emeviler, Abbasiler, Selçuklar, Osmanlar diye gelen işte devletler, devletlerin başındakiler ne zaman iktidara geldiler, işte kaç sene e, iktidarda kaldılar, kimlerle hangi savaşı yaptılar, hangi toprakları aldılar, hangi savaşta kim kaybetti. E, üzerinden cumhuriyete kadar gelen, işte cumhuriyette de kendi e, parantezi içerisinde ayrıca farklı koşullarda tartışılan bir tarih. Bu tarihin içerisinde bizim bu derste yapmaya çalışmış olduğumuz şey bu halklar... Yani ümmet dediğimiz, İslam ümmeti dediğimiz şeyin tarihi e, nerede duruyor? Yani bu bu kadar basit mi? Tarih e, Bu devletlerin tarihinden ibaret mi? Yoksa altında e, bu devletler şeklinde gösterilen tarihin altında akan başka bir şey de var mı? Yani halkın ümmeti işte İslam ümmetinin. İslam ümmetiyle halkı aynı şekilde kullanabiliriz. Çünkü Kur'an bağlamında da yani İslam e, öğretisinde de e, ümmet dediğimiz şey bizim aslında halktır. Yani halk eşittir ümmettir. Yani onun için ben burada halk dediğim şeyi ümmet olarak da anlayabilirsiniz veya ümmet diye bahsetmiş olduğum şeyi halk olarak da anlayabilirsiniz. Çünkü Kuran'da gerek Kuran'daki vurgusu gerek İslam düşüncesindeki vurgusunun içerisine e, ümmetin içerisine Müslümanlar girmez sadece. Toplumun tamamı girer. Hatta kafirler de dahil edilerek peygambere nispet edilir. Peygamberin ümmeti. gibi bir peygamberin ümmetinden iman edenler vardır. E, iman etmeyenler vardır ama bu gene ümmet olarak isimlendirilir. İşte o ilk derse Medine Veskası'ndan bahsetmiştik. Orada da e, işte isimlerini saydıktan sonra o Yahudi kabilelerinin e, ve inananların ismini saydıktan sonra diyor ki işte bunlar e, diğer ümmetlerden ayrı bir ümmektir diyor mesela. O Veskada doyduk. Ya yani bu toplum sözleşmesi üzerine bir araya gelen insanlara <gülüyor> verilen isim. Bu dersin sonlarına doğru yani 20. yüzyılda bir süreçte itaat-ı İslam İslam düşüncesinin ya da İslamci siyasal hareketin itaat-ı İslam projesine dönüşmesi meselesinde biraz bunun üzerinde duracağım. Onu biraz işte son 10 dakika 15 dakikayı falan ayırırsak onun üzerinde biraz duracağız. Şimdi geçen ders arkadaşlar Ab Ebe Emeviler ve Abbasi sonrası süreçten başlamıştık. İşte bu en son ee, Harun Reşit e, dönemindeki ortaya çıkan işte karmati, sonun e, öncesinde biraz zenci e, ayaklanmasından e, bahsetmiştik. Bu genel olarak İslam coğrafyasının e, ceren etmiş olduğu e, tarihsel süreç. E, şimdi biraz daha bu tarihsel süreci biraz daha kendi coğrafyamız üzerinde oturtarak konuşacağız. O da nedir? Ki geçen ders biraz girmiştik. işte Selçuklu mirasına bir giriş yapmıştık. İşte nizam Mülk, işte İsmail'i e, Nizari hareketten bahsederken, işte şu anda çok popüler olarak o tartışılan <gülüyor> Hasan Sabbah ve Fedaileri onun dışındaki diğer bu bölgedeki İsmail'i Şii hareketlerden falan bahsederken Selçuklu'na da bir irtibat kurmuştuk. Yani o tarihsel e, sürecin coğrafya olarak Anadolu'ya taşınması ya da Mezopotamya'ya taşınması diyelim. Çünkü Anadolu e, Selçuklar Anadolu'nun biraz daha ötesinde bir coğrafya dağılıyor. İşte şu anki e, işte Sina çölünden alın e, işte biraz Kuzey Afrika'dan e, Irak ve Suriye topraklarını işte biraz Mavera Ünnehir'e kadar yani Hazar Denizi'ne kadar olan toprakların tamamını alan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Selçuklu e, coğrafyası. Bu ee, bu tarihsel sürecin içerisinde e, İslam halkının İslam topluluklarının işte ya da ümmetin ne yaptığını o sırada bu devletlerde bu takım gelişmeli olurken yani Selçuklu ya bir devlet ortaya çıkarken e, halk nezinde neler olduğuna ilişkin e, belli ayrımlar e, ya da tarifler e, yapmamız gerekiyor. <gülüyor> Burada çünkü e, tarihsel olarak da bu Arap tecrübesinden e, ötesinde bir yere taşıyoruz. Geçen derste bahsettiğimizler Arap tecrübesi üzerindendi. İşte Arap Mevali çelişmesiydi. Ee, Abbasilerde bir Arap e, emirlerde Arap imparatorluğuna dönüşen şeyin Abbasilerde işte biraz Fars etkisiyle e, o Mezopotamya saray kültürüyle ayrı bir devlet modeline dönüşmesinden vesaire bahsetmiştik. Burada ama belirleyici unsur bunları birer Arap devleti olması çatışmanın, tartışmanın merkezinde Araplarla Arap olmayanlar arasındaki bir tartışma olduğunu görmüştük. E çok kaba olarak işte Arap mevali çatışması dediğimiz yani idari kadronun ya da egemenliği, egemenlik hakkında kendinde gören kadroların hanedanların Arap hanedanı olması. Bunlar bir Arap hanedanıydı. E, onun dışında kalanların da geniş kitlelerin de Fars, Türk veya Kürt kökenli kitlelerden oluşmasının ortaya çıkardığı bir şeydi bu. Böyle bir çelişkiydi. Bütün bu çelişkinin üzerinde yani bunu üç kat düşünürsek yani bütün bu konuştuğumuz yer, yani en üstte o devletler dediğimiz bir hiyerarşi var. İşte Abbasiler işte Abbasilerin diğer devletle ilişkileri. Onun altında bu Abbasi yönetiminin içindeki hanedan ve hanedan dışında kalan diğer topluluklarla ilişkisi en altta da <gülüyor> bu hanedan ilişkilerinin de altında, yani toplumun en zemininde olan bir hanedan üzerinde de, yani kendine rakip bir hanedan üzerinden, rakip bir aşiret üzerinden de ifade edemeyen daha doğrusu kendini hiç ifade edemeyen halk nin tepkileri e, üzerinden de biraz konuşmamız gerekecek. E, yani birinci derse itibaren bu üç katman üzerinden zaten bunu değerlendirmemiz, yapmamız gerekiyor. Bu kendi cüadapamız, kendi üzerimizde bir baş aktör olarak da Türk, Türk kavimleri, Türk boyları. işte Orta Asya'dan e, Mezopotamya Havzası'na, oradan da eski e, işte Rum coğrafyası, bizim sonradan Anadolu dediğimiz coğrafyaya e, gelen e, Türk akınları oradaki yerel unsurlarla ki bunların en güçlüsü yani Anadolu'nun e, en eski, en güçlü, en kalabalık itikami Kürtler ve Ermenilerdir Türkler geldiği zaman. E, yani Bizans sın işte Marmara civarındaki şeyin Karadeniz kıyısı Marmara civarındaki gücünü e, saymazsak Anadolu'daki en köklü en kalabalık gruplar Ermeniler ve Kürtler Türkler bu coğrafyaya e, geldikleri zaman şimdi bunla ilgili e, farklı tartışmalar var yani tarihçilerin büyük bir kısmı Anadolu'nun İslamlaşması Onca içerisinde Türklerin İslamlaşması'la açıkları bir başlık var. Bu başlığın içerisinde işte Müslümanlar nasıl Müslüman oldu meselesini biz bir tartışıyoruz. <gülüyor> bir de Anadolu nasıl İslamlaştı meselesini tartışıyoruz. Bu önemli bir başlık. Bunun üzerinde üstteki olarak da seminer yapılması gerekir. Gerçekten Türkler nasıl Müslümanlaştı meselesi önemli. Hangi kanaldan Müslümanlaştılar? Abbasilerin e, tırnak işte Türk topraklarının fethetmesiyle beraber ortaya çıkan e, vaka burada bir Müslümanlaşma meselesi var. Bu neydi? Daha sonra bu kendi tecrübesiyle nasıl bir yere evrildiği meselesi var. Bir de buna direnç gösteren Türk toplulukları daha sonra ne oldu da büyük oranda Anadolu'ya Müslüman kitleler olarak girdiler. Bu Anadolu'ya Müslüman kitleler olarak gelen ee, geniş halk kitleleri e, nin, e, birkaç kol üzerinden e, geliştiklerini, birkaç parçaya ayrılarak erimleştikleri meselesi de çok önemli. Çünkü biz bunu çok yehpar olarak Türkler diyoruz. İşte Türkler Müslümanlaştırıyoruz ama aslında birbirinden farklı güzergahlar var. Bunlardan bir kısmı e, Selçukilerle beraber işte Nizam'ın Mülk'ün şu an e, nizami medreselerinin kurulmasından bahsetmiştik geçen e, programda. O nizami medreselerindeki işte o şafi fıkhının resmi din, resmi mezhep olarak kitlelere e, ulema üzerinden e, kitlelere e, dayatılması sürecini görmüştük. Bir Buradan bir İslamlaşma var. Bunlar daha çok şehirli e, unsurlar. İşte oradaki e, özellikle Ermeni <gülüyor> ve Rum unsurlarla beraber böyle şehirler örneğinde e, yaşayan e, Selçuklu otoritesini itaat etmiş, Selçuklu devletiyle e, ilişki kurmuş, Selçuklu'nun meşruiyetini kabul etmiş, Türklerin, e, Türkmen aşiretlerin ve ağırlıklı olarak da işte bu şehirlere Türkleri kurmuş olduğu ilişki var. Bunun üzerinden bir İslamlaşma var. Bu İslamlaşma e, günümüze kadar e, bu coğrafyada e, yaşayan bütün İslam devletlerinin Devam ettirdikleri, birbirin üstüne koyarak devam ettirdikleri bir süreç. Bu çok yekpare bir süreç olarak e, bizim en somut haliyle gördüğümüz süreç bu. Yani şu, Selçuklu'dan işte Nizamiy Medreselerin kuruluşundan 2015 yılına kadar böyle en somut, en yekpare... en kesintisiz bir bütün olarak görmüş olduğum süreç bu süreç. Yani merkezi devletin bu o dönemde Selçuklulardır, sonra Osmanlılar olacak, sonra e, Cumhuriyet olacak. Hangisi olsa olsun merkezi devletin güdümünde, merkezi devletin e, maaş verdiği ulema tarafından, merkezi devletin, e, devletin maaşını verdiği cami e, yapısı üzerinden e, halkın yaşadığı, benimsediği, işte rıza gösterdiği bir dini tecrübe. Bir tanesi bu. ya Türkler nasıl Müslümanlaştı derken bir tanesi bu. E, ana parça, kaba parça. Şu anda da real olarak karşı karşıya geldiğimiz şey bu. Bunun hemen altında ikinci bir parça. Ee, Türklerin aşiret yapısıyla ilgili ortaya çıkan e, sorunların etrafında şekillenen İslami e, anlayışlar. Çünkü hem Selçuklular hem Osmanlılar döneminde çok temel bir problem olmuştur bu. Ee, Selçuklular da aynı tecrübeyi yaşamıştır. Bu tecrübe nedir? Ee, özellikle Abbasi e, sarayıyla irtibata geçtikten sonra yani Turul ve Çağrı Beyler zamanında çünkü Turul ve Çağrı Beyler Mezopotamya'ya inince e, yani şu anki Irak topraklarına e, inince bir Abbasi devlet e, tecrübesiyle karşı karşıya geliyorlar. Bu Türklerin daha önce e, tanıştıkları e, ama çok fazla böyle hemhal olmadıkları bir tecrübe. Ya Türkler yukarıdan aşağı indikleri zaman bir kere e, bu Abbasi, her ne kadar Abbasi parçalanmış olsa da o saray geleneği, o diğer parçaların tamamında devam ediyor. Böyle bir tecrübeyle karşılaşıyor. Yani saray, devlet, merkezi bir idari yapı, işte tek elden e, idare edilmesi ve bunun üzerinden işte bu nizam-ı mülkün medreseleri kurması, e, <gülüyor> Çağrı Bey'in bir takım idari reformlar yapması... Abbasi Sarayı'ndaki e, işte maliye düzeninin vergi toplama düzeninin idari e, teşkilatının olduğu gibi sertifikalar tarafından da kullanılması. İşte e, sancaklara e, bölünmesi. E, daha küçük, onun altındaki diğer küçük birimlere bölünmesi. Bunun işte bir vergi sistemine dönüştürülmeye çalışılması. Yani devletin merkezileşmeye çalışması Yani Türkler e, nasıl devlet olunacağı meselesinde ee, Abbasi devlet geneli, Abbasi saray geneliyle karşılaştıkları zaman bir sıçrama yapıyorlar. Selçukluları, Büyük Selçuklu dediğimiz hikaye bu. Dolayısıyla böyle güçlü, böyle idari teşkilatı güçlü, ordusu e, merkezi, idari yapısı merkezi, maliyesi merkezi, vergi toplama sisteminin merkezi olmuş olduğu bir yapı, aynı zamanda dinin de, yani İslami yorumların da merkezileştiği, ee, insanların İslam'la irtibatını bu merkezi idari yapı, bu sosyoekonomik yapı üzerinden kurmasını icap ettiren bir yapı. Dolayısıyla bu dönemde ortaya çıkan İslam anlayışı Selçukluların e, ortaya koyduğu sosyoekonomik yapının İslam anlayışı. Ya da halka bunu da yatıyor. Yani e, halkın inanmış olduğu İslam'ın Selçuklu'nun kurmaya çalışmış olduğu o sosyoekonomik yapıyla Çelişmemesi lazım. Bunun içerisinde e, az sonra bahsedeceğim gibi bir göçebe yapıların yerleşik hale getirilmesi lazım. İkincisi de aşiret yapısının da e, en güçlü hanedan etrafında toplanması lazım. Devlet çünkü bu şekilde e, örgütleniyor. Yukarıdan aşağı, Selçuklar yukarıdan aşağı, bu Abbasi devlet genelinde yukarıdan aşağı yeniden örgütlüyorlar. Bütün devleti ve bütün toplumu. Dolayısıyla devlet bu şekilde örgütlenince, ekonomi bu şekilde örgütlenince, dinin de, İslam'ın da bu şekilde örgütlenmesi gerekiyor. Yani bu bir zorunluluk. Kayıt altına alınması gerekiyor. Yani şu anda ekonomide de biz bahsediyoruz ya, kayıt dışı ekonomi falan bahsediyoruz. Yani devlet idareyi, e, ekonomiyi kayıt altına aldığı gibi, e, bu bütün de merkezi devletlerin refleksidir. Dini hayatı da, İslami yorumları da, Kayıt altına almak gibi kendisi açısından tabii ki bir zorunluk ortaya çıkıyor. Birincisi işte bunun idari teşkilatı Saray üzerinden kurulması, ikincisi Türkmen aşiretlerinin hizaya getirilmesi, bütün Türkmen aşiret aşiretlerinin e, bir Türk hanedanı etrafında e, örgütlenmesi. işte bunun burada Türk e, mitolojisi devreye giriyor, Türk e, destanları, e, Türk efsanelere giriyor, işte Oğuz boyu. İşte Oğuz'un kayı boyunun işte gök tanrıdan e, işte bir periyle e, işte evlenmesi oradan işte altı tane çocuğu olması işte e, bilmem ne e, yay üzerinden üçüne ok üzerinden üçüne vermesi gibi bu efsanelerin kurulmasının tamamı aslında burada ideolojik bir şey oluşuyor devlet. Bir ideolojik yapı oluşuyor yani şunu diyor diğer Türkmen aşiretlerine siz bize itaat etmek zorundasınız çünkü biz tanrı soyundan geliyoruz. Biz gökten, ışıktan geliyoruz. Yani Oğuz ya da Kayı'dan geliyoruz. Yani kendini diğer aşiretler üzerinde de e, tahkim ederken, meşhurluğu sağlarken böyle bir şeye bahsediyor. Tabi bunların hepsi geriye dönüktür. O efsanelerin çoğu işte o e, Kayı'ların ortaya içeri 100 sene sonra yani itibarı ele geçirmesi, merkezi bir kurmasından sonra uydurulan hikayelerdir. Osmanlı kuruluşunda da biz benzer hikayeleri görüyoruz. İşte Osman'ın şeyin evinde yatması, meşhur ya, Edebali'nin e, <gülüyor> Edebali elinde yatması, o gece bir rüya görmesi, göğsünden bir çınar çıkması falan filan. Edebali'nin de ona işte senin göğsünden çıkan çınar, bütün dünyayı şey yapacak gibi saltanattır demesi. Ve geçmişe dönük e, böyle ideolojik bir şey aslında. O devlete ideolojik bir e, meşruiyet giydiriyor. Selçuklu da e, bunu yapmış. Yani ama bu çelişki ortadan kaldırmıyor mu? Kaldırıyor mu? Kaldırmıyor. Selçuklular Anadolu'da yerleşip böyle bir e, tabi Mezopotamya üzerinden ya da Irak havalisi üzerinden diyelim. <gülüyor> Anadolu'ya da gelip böyle bir devlet kurduğu zaman <gülüyor> coğrafyadaki Türklerin tamamı e, meseleye aynı şekilde bakmıyorlar. Mesela Moğollar var. Moğollar hala yukarıda ve Selçukluların kurduğu gibi e, ne devleti e, ne Türkleri Türk ne de dini Selçukluların gördüğü şekilde görmüyor Moğollar. O için burada mesela ikinci bir de Sürekli Moğollarla e, Anadolu Türkleri arasındaki çelişkidir. Moğollar, Moğollar işte bir, 13. yüzyılda bir iniyorlar. İşte Bağdat'a kadar, 1258'de Bağdat'ı dağılıp yukarıya çıkıyorlar. Bütün Selçuklu'yu darmadağını ediyorlar. İşte Selçuklu, Anadolu Selçuklarına e, dönüş Orta yeniden toparlanıyor, dağılıyor vesaire. Sonra bu çekiliyor. Ondan sonra 15. yüzyılda yeniden geliyor Moğollar. İşte 1402'de bu sefer Beyazıt'a Kibur üzerinden geliyor. Yeniden dağıtıyor bu merkezi sistemi. Yani bunu bir yere not edin mesela. Yani kendi içerisindeki o Türk topluluklarının çünkü orada e, Türkler geçen derste de bahsetmiştim. E, bu coğrafya inmişler. <gülüyor> yani daha 9. 8. yüzyıldan itibaren inmişler. Çünkü nereden biliyoruz? Karmati isyanını bastıran silahlı güçleri Türkler oluşturuyor. O zaman Abbasi halifeleri para verip Türkleri isyan bastırmakta falan kullanıyor. Yani buraya o Türk aşiretleri buraya zaten yerleşmiş bu coğrafya. Selçuklularla beraber daha sonra Anadolu'yu baskılayan ve bizim devlet tecrübemizi oluşturan bir süreç var. Ama bu süreçte hala Orta Asya'daki Türklerle arasında bir çelişki yaşıyor. Moğolların iki kez gelip dağıtması var. Bu merkezi devleti iki kez dağıtıyor Moğollar. Ee, i̇kisinde de ama Anadolu e, Türkleri, e, ikincisinde işte Osmanlı olmak üzere bunu yeniden e, toparlıyor. Ve bunun ortaya koymuş olduğu devlet sistemi e, bugün bizim 2015, kadar, 2015 Türkiye'sine kadar gelecek olan bir geleneği e, devam ettiriyor. Şimdi üçüncü aşamaya inersek, yani ilk aşamada dedik devletin e, şeye dönüşmesi, merkezi bir devletin imparatorluğa dönüşme talebi. Bunun Abbasilerden yani Araplardan Türklere geçmesi bulun. Ee, i̇kinci aşamada Türklerin kendi iç arası, arasındaki çelişkileri yani Aşiretlerle merkezi devlet önce Selçuklular sonra Osmanlılar kurmak çalıştığı merkezi devlet arasındaki çelişkiler bu çelişkilerin aynı zamanda e, diji boyutu mesela işte Aşiretlerin o Fuat köprüler falan bunu işte tartışır. Ee, şeyin kolonizatör Türk şeyleri 2000'de o Baykanlar Ömer Lütfü e, Barkan. Barkanlar e, e, Ahmet Yaşar <gülüyor> Ahmet Yaşar Dağ Ocak yani ilk dönemde köprülüler o. vesaire yani bu dönemde mesela bunu tartışıyorlar o e, ilk tasavvuflar meselesinde falan orada tabi çok e, tartışmalar da kendi içerisinde çok ideolojik göndermeleri olan e, tartışma Bunu biraz dikkatli yoğun okuduğunuz zaman bunu görebiliyorsunuz. Mesela bu resmi tarihçiler şeyi farkında e, merkezi devletin e, kurmaya çalıştığı din anlayışıyla aşiretlerin bakın Türkmenlerden bahsetmiyorum, göçebelerden bahsetmiyorum. Aşiretler göçebelerden biraz sonra bahsedeceğiz. Aşiretlerin Orta Asya'dan Anadolu'ya getirdiği e, daha sonra beyliklerin etrafında güçlenen eee devlet anlayışı, iktidar anlayışı ve dolayısıyla İslam anlayışı da birbirinden farklı. <gülüyor> Burada detaya girmemiz çok mümkün değil ama mesela Ahmet e, Yesevi Hoca Ahmet Yesevi ile e, Hacı Bektaş Veli mesela iki farklı şeyin e, tecrübenin e, sembol isimleridir. E, mesela devlete biraz daha yakın olan resmi söylemeye biraz daha yakın olan ee, milliyetçi kökenli tarihçiler, ya yani, e, tarih fakültelerinde okutulan, tarihin e, devamısı olan ekolün devamısı olanlar Ahmet Yesevi'ye gönderme yapar. Ya Türkmen, ya şunu farkında ortada bir çelişki var ama. He, bu çelişki aslında temin edilebilir bir çelişki. <Gülüyor> Netice hepsi Türk. Yani tü, Selçuklular da Türk, işte Osmanlı da Türk falan filan. Evet bunların aslında kapışmalar falan var ama bu çok da önemli değil. Yani medrese karşısında olan İslam anlayışı da aslında gene Türklerin fıtratına uygun bir anlayış. Hoca Ahmet Yesevi'den gelen bir anlayış. Bunu da yetinmezler. Hacı Bektaş Veli de Ahmet Yesevi'ye bağlarlar mesela. O resmi tezde Hacı Bektaş Veli Hoca Ahmet Yesevi'nin talebesidir. O çiriskiyi ortadan kaldırmak için ama biz biliyoruz ki Hacı Bektaş Veli Alevi'dir. Ahmet Yesevi e, Sünni Ahmet Yesevi'nin yazmış olduğu kitap da bizim elimizde var. Hacı Bektaş'ın e, makalatı da elimizde var. İşte şeyin e, Yesevi'nin e, hikmeti neydi onun? Hikmetler kitabı da elimizde. E, biri tamamen Sünni Hacı Bektaş'ınki e, biraz daha farklı. Ama o çizilici yani biraz gözden saklamak için yani aslında böyle çok abartılacak falan bir şey diyor işte. İşte aşiretler falan vardı hepsi neşte işte tüytü yani. Çok da şey hepse Türk deyip geçelim falan gibi bir anlayış var. Oysa onun biraz detay indiği zaman bu da bir farklılık var. Bunları temsil ettiği veya iddia ettiği İslam anlayışlarında da farklılıklar var. Bir noktadan sonra da tevil edilemez farklılıklar var. Ama bunu bu şekilde gözden kaçırdığımız zaman o şeyi de orada yitiriyoruz. Yani o aşiret e, Türk'ünün nasıl bir İslam'a inandığını yani onlar arasında işte mülkiyetin, paylaşımın, iktidarın nasıl olduğu meselesini de atlıyoruz mesela. Kendi içerisindeki e, çelişkileri de atlıyoruz ki Türklerin daha Orta Asya'dayken yaşadıkları çelişkiler var. Daha 10. yüzyılda işte Yusuf e, o kitabından itibaren e, gördüğümüz çelişkiler var. Türkler de kendi içerisinde. Mesela Akbudun, Karabudun diyorlar mesela. Yani Akbudun dediği Türklerin soyluları. Hanedan, Karabud'un dedikleri de e, diğer normal Türkler. Yani o ortasından geldiklerinde de aslında kendi içerisine böyle bir çelişkiyle geliyor. Onlar böyle bir merkezi devletle e, yüzleşme zorunda kaldıkları zaman da birden tepki verip kendi tecrübelerini oluşturmaya çalışıyorlar. Bu beylikler döneminin tek tek incelenmesi lazım arkadaşlar. Beylikler e, bu dönem özellikle ben hep işaret ediyorum bu 14. yüzyıl özellikle 14. yüzyıl böyle başlı başına tetik edilmesi gereken bir yüzyıl. Yani hem işindeki o işte sarı Saltuk'tan tutun işte Hacı Bektaş Veli'ye kadar işte Osmanlı'nın kuruluşuna kadar işte Davut'u Kayseri'den işte Kayseri'den muhtin ibn Arabi'ye kadar işte Mevlana Hacı Bektaş Veli'ye kadar bütün bu tiplerin, bütün bu karakterlerin bütün o devlet tecrübesinin orada adeta böyle biriktiği bir yüzyıl bu yüzyıl. Yani ya da biraz daha geçirdim 13-14-15 yüzyıllar. Yani 1200-1300-1400 yıllar. Zaten Anadolu'suna çok özel mesai harcamak lazım. Oradaki o Anadolu beylikleri meselesi çok önemli. Orada çünkü biz söylüyoruz çok e, bir kalıp olarak söylüyoruz ama şey mesela nasıl şey yapıyor Aşık Paşazade'de şey diyor İşte Türkler Gazianu Rum, Bacianu Rum diyor. İkiye ayrılırdı işte Gaziantep, işte daha sonra işte Ahiliye dönüştü. İşte FETA teşkilatı falan vardı diye söylüyoruz ama bunların realde de o topraklarda bir karşılığı var. Bunlar aynı zamanda halkın İslam'ı nasıl algıladığı meselesini de yani Ahî teşkilatı, sadece lonca teşkilatı, esnaf dayanışması falan filan değil. O aynı zamanda bir şeyi de taşıyor. O halk İslam'ı nasıl yaşıyor meselesini de taşıyor ve bunun Nizamiye medresesiyle de bir alakası yok. Daha sonra Osmanlı'nın kurmuş olduğu medrese sistemiyle de bir ala. Ya da sadece alakası var diyelim. Alakası yok çok iddialı bir şey olur ama alakası var sadece. Birebir örtüşmüyor yani. Sadece alakalı. Bunlar ayrı gelenekler. Bunların üzerinde durulması lazım. Çok bunu üzerinde durmayacağız. Biraz 18-19. yüzyıla çünkü ağırlık vermek istiyorum ben. Yani ile karşılaşma sorusunda ama buraları da ee, kabaca üzerinden geçelim. Osmanlı tecrübesi de çok önemlidir arkadaşlar. <gülüyor> Osmanlı'nın e, Beylik'ten şeye geçtiği dönem nedir işte 1299 Halim'in azıcık son yıllarda işte 1308'e falan onu çekti ama çok fark etmez yani o dönem ee, diyelim. Ha ondan önce şey de önemli arkadaşlar ee, kabaca şu bu dönemdeki 13. yüzyılın dedim onu diyecektim aslında. Onun için getirdim onu unuttum sonra. Bu 13. yüzyıl 13-14. yüzyıllar aynı zamanda ayaklanmalar. Türkmen ayaklanmaları dönemidir. Üçüncü aşamada onu unuttuk. Bir de devlet aşiyetler ve onun altında da göçebe Türkmenler. diye ayrı bir realite var. Bu göçebe Türkmenler de diğer iki katmandan ayrı bir tecrübe yaşıyorlar. Yani bir Türk hanedanının oluşturmuş olduğu devlet tecrübesi var. 16'da bu devlet tecrübesinin diğer Türk aşiretleriyle yaşamış olduğu ayrı bir çatışma ve tecrübe var. Onun en altında da göçebe Türkmenler var. Yani Türkler, işte Orta Asya'dan gelen Türkler falan dediğimiz zaman bu şeyi büyük oranda yitiriyoruz yani. yani bu aynıymış gibi görünüyor. Aslında değil. Bunlara verdiği tepkiler de farklı. Hem merkezi devletlere karşı verdikleri tepki farklı. Moğollara verdikleri tepki farklı. Ee, ve kendi özellikleri ...dünyayı algılama biçimleri de... ...diğer iki katmandan da tamamen farklı. Bu göçebe... E, ...unsurlar önemli. E, bunlardan akılda tutmanızı istediğim... ...ve biraz okuma yapmanızı istediğim... E, ...şeylerden bir tanesi... babayi isyanıdır. Yani 1230'larla... E, ...işte 1220'lerde biraz başlıyor. İşte Baba İlyas ve Baba İshak... E, ...iki lider olması dolayısıyla... ...Babai isyanı dönüyor bunlara başlayan, 1240'a kadar da süren bir isyan. Bu isyan arkadaşlar Suriye topraklarından başlıyor. İşte Adana, ee, Kayseri, Malatya, Amasya, Sivas, e, Çorum, Nevşehir, Tokat. Ta kadar bir alanı kaplıyor bu isyan. Selçuklu olarak Giyasettin Kevşin ikincisi galiba. Tam emin değilim ona bakabilirsiniz. Muhtemelen ikinci Giyasettin ee, Selçuklu Sultanlı yani şeyin Konya'da olduğu dönem bu. Başkentini Selçuk Başkanı'nın Konya'da olduğu bir dönem. Konya kapılarına kadar geliyor arkadaşlar. Bunlar aşiret değil. Bakın dikkat edin. Bunlar bir Türk hanedanının işte Danişmet Gazi, işte Karesoğulları, Karamaloğulları falan da değil. Bunlar herhangi bir aşiret de değil. Bunlar göçebe Türkmenler. Bunlar buraya kadar yayılıyorlar. Selçuklu orduları defalarca e, yenildiği atıyorlar. Ve bu ordu, yani bu baba isyandaki ordu bu askerlerden oluşmuyor. işinde kadın ve çocuklar da var. Yani bunlar çoluk çocuk. Ee, bu göçebeler savaşıyorlar. Bu e, düzenli kuvvete karşı ve Türkler arasında da e, çok geniş bir sempatiyle bu karşılanıyor. Hatta o kadar ki ikinci gıyasetin Keyif Süref Franklardan e, yani bir kısmı ee, bu haçlı seferleri sırasında Anadolu'ya gelmiş işte Konya vesaire gibi yerleşmiş zırhlı haçlı kuvvetlerinden rivayetlere göre işte 500 bin civarında o zırhlılar biz şeylerde şövalyeler görüyoruz ya göz zırhlı atın üstünde onlardan kiralamak zorunda kalıyor bin civarında ön tarafa bunları koyuyor çünkü kendi ordusundaki Türklere bile güvenemiyor yani bu kadar e, ciddi bir Anadolu'yu sarsmış bu Bab babay hareketi Türkmenleri kendisine çekiyor ve e, Selçuklu ordusu kendi e, ordusundaki Türkmenlere ve aşiyat askerine güvenemediği için bu Frank askerlerine e, bunları katlettiriyor. Yani en ön safha koyar. Bu çok önemli. Geçen ders e, üzerinde biraz bahsettim mi Şeyh Betreddin falan öyle bir giriş olmuştu falan. E, bundan hemen sonraki e, yüzyılda bu işte 1240'lar e, falan diyelim Ondan sonra işte bu yüzyıl sonuna kadar işte 1299-1300'de Osmanlı Beyliği'nin e, tartışılabilir hangi avantajlar dolayısıyla orada güçlendi. İşte bir kısmını evlilik yoluyla, bir kısmını e, işte Bizans'tan ayrılan feodeller, Bizans'a tepki duyan feodelleri kendi yanına alarak bir kısmını diğer e, Türk Beylikleriyle savaşarak elde ettiği Bursa'yı almasıyla da beraber artık bir devlete dönüştüğü bir şey tecrübesi var. Osmanlı tecrübesi var. Tarihi olarak 14. Ün. yani tam 1300 alalım mesela. 1300 şeyin Bursa'nın fethi ne zaman? İşte onlar, 20'ler falan mı? Yani şey check edebilirsiniz onu. Yani 14. yüzyılın başındayız. Osmanlıyı almış, gene Aşık Paşaoğlu, Aşık Paşa Zade tarihinde galiba yanılmıyorsam diyor ki Osmanlı Bursa'yı alınca, Orhan Bursa'yı alınca işte sordu işte burada ticaret falan nasıl e, yapılır, nasıl olacak? Vesair. işte yanından bir vezir. Fars asıllı bir vezir de diyor ki işte sultanım diyor. Biz şu ana kadar götürüyorduk ama artık böyle olmaz diyor. Orhan diyor ki biz kitaba göre yapacağız. Yani Kur'an'a göre gene yapacağız. Diyor ki artık böyle olmaz diyor. Artık bir şey yapmamız lazım. Burada vergi alınır. Şehirde vergi alınır. Şehirde parayla bu işler döner falan diye bir anekdot var. Yani aslında o devlete yani o Selçuklularla beraber bozulan o merkezi anlayış Bursa'nın fethiyle beraber Osmanlılar'da Muhtemelen Osmanlı değil ama Orhan'da yeniden böyle bir şey dönüşüyor. Çünkü iki tecrübe var. Orhan'ın karşılaşmış olduğu. Bir tanesi Selçuklu tecrübesi. Selçuklu sarayına özeniyor. Selçuklu'nun idari teşkilatı var. Selçuklu'nun bir medrese geleneği var. Onun için mesela Davut Kayseri'yi mesela ben şeye getiriyor. Anadolu'ya Bursa'da ilk bizim Osmanlı medresesini açtırıyor. Davut Kayser de çok ilginç bir adamdır. Yani fıkıhçı olmakla beraber i̇bn Arabi geleneğinin de e, Anadolu'ya e, getiren adamlardan bir tanesidir. Başı başına önemli bir adam. E, bir yandan da devlet, işte merkezi bir devlet kurmaya çalışıyor. E, ve bunu yaparken de e, bir noktadan sonra e, karşı karşıya gelmiş olduğu güç diğer Türk aşiretleri. Türk aşiretleri. Türk aşiretleri, yani diğer beylikler, işte Karası ilk önce e, alıyor, e, sonra işte şey, bu Amas şey, e, Aması civarında Kadı genel oda, meşhur ha, Kadı. E, neyse, o kuzeydeki Karadeniz ülkelerindeki işte akıma gelmedi, e, beylikleri, işte e, biraz daha güneyde Karamanoğulları güçlü. İşte onlar da birazcık Çandarlar başlı başına bir şey değil. Yani Çandarlar Osmanlı e, Hanedanı'nın müttefiki. Osmanla beraber. Her i̇şte şey. Germiyanlar var. danişmetler var. Biraz da bunlar azra uzak tabii merkeze. İşte şeyde Umur Bey, e, işte İzmir'de Çaka etrafında e, var ki sonra işte Orhan onu kayıp kayınpederdir aynı zamanda. E, evet. Kayıp, kendini kayıp edelim ama onu zehirleterek onun da e, mülküne el koyuyor falan. Yani mülke el koyma. Yani devletleşmeyle beraber mülklere el koyma meselesi var. Bir de bu mülkün içerisinde arkadaşlar yeni bir vaka var. Aşiretler de artık yerleşik hale geçmeye başlamışlar. Aşiretler de devletlere şey afederseniz şehirlere yerleşiyorlar. Ve o şehirlerde mülk dediğimiz şey e, yani bir toprağın etrafını çevirip orada buranın sahibi benim demen veya bir şehirde e, camiye en yakın eee dükkanı e, kim açacak meselesine karar veren otoriteyle bir şekilde ilişkiye girmen şehir üzerinde ortaya çıkan o mülk anlayışını anlayışında eee senin de bir taraf olman bu mülk paylaşımında senin de bir taraf olmanı gerektiren ya da olman dolayısıyla ortaya çıkan e, şartlar eee Burada işte kendi de uygun kendini üretecek, kendini meşrulaştıracak dini anlayışları da zorunlu kılıyor. Bu dini anlayışı ayakta tutacak idari teşkilatlara, devlet mekanizmalarına, devlet meşruiyetine falan da ihtiyaç duyuyor. Bu yüzyıl da çok önemlidir. Yani artık Türk aşiretleri dediğimiz ya yani Türkmen beylikleri dediğimiz yapıların şehirli hale gelmeleri. Saçukların son döneminde yani Osmanlıların başında artık bunlar göçebe ee, Türk aşiretleri değil tam tersine bu Türk aşiretleri şehirler yerleştikçe diğer göçebelerle, diğer göçebeler üzerinde e, zulüm yapmaya başlamışlar. İşte az önce söylemiş olduğumuz babaylar isyanı biraz buna da bir tepki. Bu sisteme bir tepki. Çünkü göçebeler, göçebe Türkler şehirlere yerleşmek istemiyor. Bir, bir de ikincisi bu mülkiyet meselesini de kavrayamıyorlar. Kavrayamıyor yani bu çok böyle bilinçli bir ideolojik hayır işte Müslüman olduğumuz için mülkiyete karşısız gibi falan bir şey değil. Çünkü adam göçebe diyor ki kardeşim ben Toroslarda baharda çıkartacağım diyor sürülerimi Toros'un işte kuzeyinden işte kış olduğu zamandan güneyine ineceğim diyor Akdeniz'e doğru falan. Böyle yapıyor. Bir bütle sonra diyorlar ki kardeşim kusura bakma kuzeyinde bilmemce beyliği var diyor bu topraklar onun. İşte güneyinde de şu bir beylik kusura bakma böyle bir şey yok yani biraz bunu vermiyor. Ve bunu anlamıyor. Göçebeler bunu anlamıyor. Böyle bir şeyi kabul etmiyor. Bu, o, bu İslami e, formasyon üzerinden de bu şekilde diyor. İşte büyük Allah'ın meselesidir. Meselesi e, yani Allah'a ait olan e, kula ait olamaz. İşte o e, sloganları var. E, işte şey herkesindir. Su, e, toprak herkesindir. E, üzerinden bir din anlayışı var. Yani şimdi bu din anlayışı bunun üzerinde geliştirilen şeyin sıkıntısı şu. Bir, bir kere bunlar sürekli katledilmiş. Bunu savunan insanlar. İkincisi, bunlar yerleşik olmadıkları için tecrübelerini sonrasında aktaracakları böyle yerleşik bir ilmi gelenek oluşturamamışlar. Yani kendi ulema geleneğini oluşturamamış. İşte kendi tecrübesinin bilgisini, <gülüyor> fıkhını e, sonra derleyecek bir şey de e, oluşturamamış ve hepsinin önemlisi de zaten devletin, devletlerin karşısında, devletin güçlenmesi, devletin merkezleşmesiyle beraber nefes alacak bir yeri de kalmamış. Bunlar tasfiye olmuş. Fiziki olarak tasfiye olmuş ama ruhu Anadolu'nun üzerinde gezmeye devam ediyor. Yani o e, Marx'ın kapitalin başında meşhur bir lafı vardır. Avrupa'nın üzerinde bir hayalet dolaşıyor diye başlar. Kapital. Kapital. <gülüyor> Yani orada bahsetmiş olduğu işte komünizmdir yani Avrupa'nın üzerine dolaşan hayalet komünizmdir. Biraz bunun gibi yani Anadolu üzerinde dolaşan bir şey bu bir hayalet. Bu hayalet işte 1200'lerde baba isyanı olarak ortaya çıkıyor. Sonra işte Orhan'ın Bursa'yı almasından itibaren Osmanlı bir devlet haline geliyor ve hırsla büyük bir hırsla diğer Türk aşiyetlerinin tamamını kendine bağlıyor, bağlamaya çalışıyor. Az önce bahsetmiş olduğum yukarıdaki Türk Moğol geleneği gelip buna bir darbe daha vuruyor. Darmadan ediyor bunu. Türkmen aşyetlerine yenden işte Karaman Bey'in oğullarını mesela tutuyor yenden Konya'ya gönderiyor. Onlar yenden Karaman Beyliğini kur, kur, kur, kurduruyor. Diğer beyliklere yenden beylikleri kur, kurduruyor. Yani o Yıldırım Beyazıt'ı Ankara Savaşı'nda taski etmesinden bahsediyorum. 1402'den bahsediyorum yani. Yani o merkezi sistemi Osman kurduğu merkezi sistemi yenden dağıtıyor. Moğol. Timur. döneminde Çünkü Timur'un kendini üzerine tutmuş olduğu sosyoekonomik yapı Türkmen Aşiretleri Konfederasyonu çünkü yağma üzerine kurulmuş bir ekonomi bir, bir de ikincisi işgal etmiş olduğu topraklardaki ticareti kontrolü altına alıyor yani iki gelir kaynağı var bu Orta Asya'dan gelen Moğol gücünün bir ee, girdiği topraklara yağma ediyor elindeki bütün şeyi alıyor yağmalayarak bunu bir fetih hakkı olarak alıyor ama bu yağma onu ilelebet e, ekonomiye dönüştürecek bir şey değil. Çünkü yağma bir ekonomi değildir. E, yağma bir giriştir. O topraklarda bu yağmayı yaptıktan sonra da orada e, bir bürokratik yapı kurabilecek kapasitesi olmadığı için kendi için ayrıca Timur buna da çalışıyor. İşte merkezileştirmeye falan çalışıyor ama o dönem için sosyoekonomik yapısı buna müsait değil. Buraları yeniden ee, güçlü olmayan merkezi, e, merkezi olmayan aşiretlere bırakıyor bunu. Yani o topraklardan yağma yapıp geri çekildiği zaman arkasında güçlü bir e, devlet bırakmak istemiyor. Gücü birbirine denk onlarca devlet bırakıyor arkasında ki e, hiçbiri e, kendi lehine burada güçlenmesin e, dolayısıyla her zaman Moğol İmparatorluğu'na bağlı olmak zorunda kalsınlar bir. İkincisi de ekonomik olarak da ki buradaki ticari yolların güven içinde olması. Yani Avrupa ile Hindistan arasındaki ticaret yolları üzerinden de vergi almak. Bunun sosyoekonomik yapısı bu. Ee, Moğolların. Ee, dolayısıyla e, yani o Moğol istinalarını da konuşmak lazım. Yani Moğollar mesela Bağdat'ı e, işte 13. yüzyıldan gene başlıyor. Bu yüzyılda işte Bağdat'ı falan inmiş olduğu dönemde. Biz biliyoruz ki aslında e, papalıkla falan görüşüyorlar ilk önce. Oradaki işte Müslüman Arap kökenli diğer topluluklara diğer büyük beyliklere karşı Haç, Hristiyan Avrupa ile ittifak yapıp burada kendini güçlendirmeye çalışıyor ama şey bunu kabul etmediği için Moğolların devlet olarak İslamlaştığı gibi bir realite de var. O da bir realite yani. Moğollar İslamlaşıyor. Timur Anadolu'ya yerinde Müslüman mesela. Yani Anadolu'da Ankara Savaşı'nda savaşan Moğol ordusuyla Osmanlı ordusu ikisi de Müslüman ordular. Böyle bir ekonomi politik var. Dolayısıyla Timur yendiği zaman da yeniden Semerkant'a döndüğü zaman Timur Yıldırım Beyazıt'ı yendikten sonra oradaki Osmanlı'nın tasfiye etmiş olduğu Türk beyliklerini yeniden canlandırıyor. Orayı 9-10 tane farklı beyler yeniden bölüyor. Şeyden Anadolu'dan geri çekilirken. Ee, sonrasında işte 1402 ile 1413 arasında işte bizim Osmanlı tarihinde Fetret dönemi dediğimiz o 11 yıllık dönem var şeyin çocukları işte yılların beyazında çocukların arasındaki taht kavgaları işte İsa, Mehmet, Mustafa, Süleyman ee, Mehmet'i saydım mı? ve ee, bir de ne var? Mustafa var Mehmet, Mustafa, İsa, Musa, Süleyman galiba 5 Yanılıyor olabilir ama detay çok önemli de çekebilirsiniz kolayca. Herkesin elinde var şey. Bunlar arasında e, dağıtıyor. Çocukların da e, mesela öldürmüyor şey. Yıldırım. Yani çünkü e, şeyin Yıldırım demişim. E, Timur. Çünkü Timur'un kafasındaki şeye uygun bu. Yani diğer beylikleri çoğaltıyor ama bir bunun bir altında bir emniyet sübobu olarak e, Yıldırım'ın çocuklarının da bu e, iktidar kavgası işine bulunması önemli. Neyse buralar çok önemli detaya girmeyelim ama şey önemlidir. Bu e, çocuklar arasındaki kavgada işte Konya, Kayseri e, Bursa'ya yerleşen e, sırasıyla yerleşen çocukları e, bir noktadan sonra e, birbirlerine elimini ederek işte şeyle e, Çelebi Mehmet ile Musa Çelebi yani Mehmet Çelebi ile Musa Çelebi arasındaki bir şeye yol açıyor Musa Çelebi Balkanlardaki e, yapılardan güç oluyor. Balkanlardaki yapılar e, Osmanlı'nın e, ilk e, vurucu güçleridir arkadaşlar Balkan yapısı ve bunlar ağırlıklı olarak göçebe yapılar bunlar başıboş e, yapılar zaten Osmanlı Devleti de Devlet önce Balkanlarda kurulur yani Bursa'nın alınması sadece ikinci Murat'la beraber e, pardon birinci Murat'la beraber Balkanlara geçirmesiyle beraber. Orada bir Balkan şeyi var. E, bir Osmanlı Balkan mirası vardır. Sonrasında da bütün bu bizim heretik, batini dediğimiz işte bektaşi e, geleneği olsun. Bu batini gelenekler hala Balkanlarda yaşar. Musa Çelebi Balkanlardaki bu Akıncı e, işte bu e, Sarı Saltuk Üzerinden biraz örgütlenmiş, bu heterodoksi, batini, biraz bu Baba İlyas, Baba İshak e, şeyine benzeyen, e, işte abdallar denilen, e, deliler denilen, işte torlaklar denilen, işte Osmanlı tarihinin belli şeyinde e, yapılardan oluşuyor ve bunlar Musa Çelebi'yi desteklerken merkezi güçler, Yeniçeriler e, ve diğer merkezi e, güçler de e, Mehmet Çelebi'yi destekliyorlar. Bu niye bu kadar bunu anlattım? Çünkü geçen hafta biz gönderdiğim Şehbeteddin, bu Musa Çelebi'nin e, kazaskeridir. Şehbeteddin, Musa Çelebi ile beraber bu savaşlar içerisine katılıyor. Musa Çelebi tasfiye edildikten sonra da e, Bedrettin esir alınıyor, Mehmet Çelebi'nin karargahına e, getiriliyor, orada iyi muamele görüyor, serbest bırakılıyor. Ondan sonra kendisi isyan ediyor. Bedrettin. Bedrettin isyan edince e, bir başka isim Böklüce Mustafa. Şu anki Aydın civarında falan bu hikaye burada geliyor yani Ege civarında. Merkez Aydın'dır ama. Burada gerçekleşen hikaye. Böklüce Mustafa da çok önemli bir e, adamdır. Yani şey Bedrettin ulemadan bir adam. <gülüyor> Fıkıhçı. Mısır'da e, bulunuyor. İşte Mısır'da ee, işte tanıştığı insanlar e, vesaire var. bu ee, Batini düşüncelerle e, tanışıyor ama fıkıhçı yönü de her zaman muhafaza etmiş e, bir adam. Böktücü Mustafa da bir e, ser, babaları Selçuklulara dayanan soylu bir ailenin çocuğu. Bir üçüncü isim de Torlak Kemal. Ee, Torlak Kemal'de az önce bahsetmiş olduğum o göçebe babayiler isyanında çünkü Babaylı Siyan'ın bir kadar, Ege'ye kadar da falan gelmiş. Bu Babaylı isyanından sonra dağıtılan ama o gelini hala koruyan o göçü ve Türkmenlerden biri Torlak Kemal. Bu üçünü bir araya getiren şey bir İslam anlayışı. Yani Selçukların sonra da Osmanlıların işte bu medreseler üzerinden kitlelere dayatmış olduğu İslam'ın dışında bir referans e, tam hareket etmeleri önemli. Yani bu çok böyle bilinçli bir şey değil. İşte biz alternatif bir İslam anlayışı oluşturalımdan ziyade e, olay bir referans, e, bu resmi İslam'a karşı bir referans olarak gene İslam'ın içerisinden bir muhalefet üretmeleri anlamında bu önemli. Yani muhalefeti e, İslam'ın içerisinden Ocaktaki İslamın içerisinden üretimleri anlamda e, bu önemlidir. Şehbetedin de şu açıdan önemli. Şehbeti bir fıkıhçıdır. Yani böyle öyle böyle bir fıkıhçı da değil. Önemli bir fıkıhçıdır çünkü onunla ilgili o torunun yazdığı şey var. Şey e, halit mi? Şey halil mi? Şey Halil galiba. Onun yani şey var piy şeyde, piyasada var menkibesi Şehbetedin menkıbesi gibi. Tabi da Şehbetedin'i <gülüyor> Akliyim derken böklüceyle, torlak Kemal'e falan giydirir ama o bilgi veriyor. Mesela o dönemde Celbi Mehmet'in karşısında fıkıhçılarla tartışma falan yaptırıyorlar ve o karşıki fıkıhçıları yani aciz bırakıyor. Tabi bu menkıbe olduğu için biraz abartma falan olabilir ama bu denize adam fıkıhçı olduğunu anlıyorsun Şehpeti dediğim önemli bir adam. Abi her şey ortaktır meselesi. Evet bak şunu söylüyorlar. Az önce o göçebelerle gördüğüm gibi söylemiş oldukları şey şu: şey bir tepki. Ee, bu hanedan arasındaki bir paylaşmaya. Çünkü bunlar neyi paylaşıyorlar? <gülüyor> malını paylaşıyorlar. Bu ŞBTT'nin Böklüceni ve Torlak Kemal'in etrafında birikenler de sadece Müslümanlar değil zaten. Hristiyanlar da var bunların içerisinde. Yani bütün bu şey, bütün bu halk bunu anlamıyor. Diyorlar ki yani burada biz yaşıyoruz. Yani biz binlerce yıldır, yüz yıldır biz burada yaşıyoruz. Bu adamlar atların üzerine binmiş ve sadece ellerinde kılıç olduğu için diyorlar ki hayır burası artık bizim yani özünde böyle bir isyan var. Diyorlar ki biz böyle bir şey kabul etmiyoruz yani. Sizin elinizde kılıç olduğu için. Başka hiçbir sebebi yok çünkü. Bunların elinde kılıç olmasının dışında başka hiçbir meşgulet referansı yok. Sadece diyorlar bizim elimizde kılıç var. Onun için buralar bizim olacak. Bu buna bir isyandır. Dolayısıyla bu isyan, buna isyan arkasında bir meşhur zemin olarak da bunu getiriyor. Diyorlar ki hayır burası sizin değil. Burası Allah'ın mülküdür. Burası hepimizin. Burası bunun üzerinde yaşayanlarındır. Su... Sudan faydalananları Toprak onun üzerine e, ekip bir şeylerindir veya hayvan notlatandır ve siz bize sınır çizemezsiniz. Eğer kendinize sınır çiziyorsanız da sınır çizin çünkü şehirlerle kendi aralarına da bir şey koymuşlar mesela orada bir şehirler falan oluşmuş bu şeyler hem babay e, babayiler hem sonraki torlaklar e, işte kalenderiler vesaire şu işte bu bizim tarikat dediğim şeyler bu yüzyılda tarikat falan yok o önemli yani on yüzyılda daha tarikat falan yok. Bunlar tarikat, böyle silsile falan böyle şeyler tanımıyor bunlar. Bunlar birer halk hareketi. Ama referansları bunlar. Bu anlamda önemlidir. Şeyh Bedrettin buna bir fıkıhçı olarak buna katkıda bulunuyor. Börkülüşe Mustafa. Bir komutan olarak buna katkıda bulunuyor ve Torlak Kemal de o halk isyanının önderi olarak bunun içerisinde bulunuyor. Gene çok benzer. Şey i̇şte diyorlar ki bütün mülkiyet ortaktır elinde fazla parası olan dam zorla alınıp fakir oluna verilebilir işte tek bir kıyafet beyaz giysenler tek bir kıyafet giyilir ya herkes aynı kıyafeti giymesi gerekir hatta torlaklar biraz daha şey yapıyorlar Ondan kafalarını ve kaşlarını falan da kazıyorlar yani bizim başımızın üstünde hiçbir şey olmaz saç bile olmaz bizim başımızın üstünde hiçbir şeyi kabul etmiyoruz biz hiçbir otoriteyi kabul etmiyoruz Dolayısıyla yalın ayak olacaksınız. Saçınızı da kazıyacaksınız. Üstte sadece beyaz bir şey olacak. <gülüyor> ee, ve bu üç unsur burada e, Baba İshak İlyas isyanından yaklaşık 100 bir, bir yıl sonra yeni bir patlamaya ulaşıyor. Bakın bu resmi devletler tarihçesi biz bunları mesela göremiyoruz. Bunlar e, çok ciddi şeyler. Bunlar bütün e, Ege, Akdeniz e, havzasını etkileyen hareketler. Ve halk hareketi olması dolayısıyla güçlü. Hatta işte o menkıbede bununla ilgili yazılmıştı o tarihlerde, kroniklerde e, bunların kılıçlarla falan savaştığı falan da söyleniyor. Yani ilk şey karşısına çıktığı zaman kılıçla, şey tahta kılıçlarla savaşıyor. Yani ellerinde tahta kılıçlarla muhtemelen sopa yani. Taş sopayla savaşıyorlar. Yani elinde bir sopa var onu artık kılıçlarla hiç çevirmemede gerek yok. Bu uşaatlar altında e, savaşıyorlar. Bu tabi e, bastırılıyor. Ama biz bu hikayeyi şeyde nasıl görüyoruz arkadaşlar? Yani resmi tarih anlayışının sunmuş olduğu şey ne? Bu 11 yıllık seneyi yani 1932 13 arasındaki dönemi 11 yıllık dönemi fetret dönemi diye isimlendiriyoruz. Bir kere tarif bu şeyi koşullandırıyor seni. Bu bir fetret dönemi. Neyi fetret dönemi? Devletin gelişmesinin engellendiği bir dönem. Devlet engellendiği için burası bir duraklama hemen negatif bir zaman dilimi olarak ortaya konmuş. E, devlet e, burada duraklamış ama burada başka bir şey var. Başka bir örnek var burada. Burada başka bir hikaye var yani. Şans verilmesi gereken ya da tecrübe edilmesi gereken başka bir şey var. Da, ya da daha sonrasında tamamen tasfiye edilip kendini şeye çeken e, biraz o batini, sofizm daha sonra işte tarikattan ortaya çıktıktan sonra da tarikattan içerisine gizleyerek özellikle Aleviliğin içerisine Hacı Bektaş e, kültürü onun için önemlidir. Aleviliğin içerisinde kendisini saklayarak devam eden bir şey var. Ne, ne zamana kadar var? Hala Türkiye'de e, mesela çok tipik olması için ben bu örneği vereyim. Türkiye'deki bütün sol örgütlerin e, silahlı örgütlerin Kürt hareketinin bunun dışında çıkartırsak yani Anadolu kökenli, Türk kökenli söylüyorum e, vurucu ve lider kadroların hepsi Alevidir mesela. Bu çok tesadüfi bir şey değil. Gezi olaylarında kaç kişi öldü? <gülüyor> 10 veya 11 kişi. Hepsi Alevi. Mesela. Ya bunlar rastgele şeyler değil. Bunlar başka şey İşte Hacı Bektaş üzerinden işte Res Aleviler dönüşmüş. şu Alevilik devletle ilişkiye girmiş bir kısmı. İşte merkeze yanaşmış. Bir kısmı dışarıda kalmış. Oradan başka şeyler çıkmış. İşte Balkanlarda Bektaş'liler falan dönüşmüş. İşte Hazreti Ali şeyini almış. Aleviliğin Hazreti Ali mirasıyla örtüşmesi de çok önemlidir arkadaşlar. Hazreti özellikle Hazreti Hüseyin kültü. Alevilikteki <gülüyor> Hazreti Hüseyin kültü. Hazreti Hüseyin de işte tasfiye edilen kim tarafından? İktidar tarafından e, katledilen e, kim adına? İşte iddara karşı çıkan halk, halk adına. Işte ümmet adına. E, onun önderliğini yapan e, kahramanın e, katledilmesi de kendisi temel bir şey almıştır. Temel motif almıştır. Aleviliğin e, şiha ile kurmuş olduğu ilişki böyledir. Bunların tamamı ya bu devletler tarihinin dışında bizim yeniden belki gözden geçirmemiz gereken başka bir tarihi bir miras. Ve bu yüzden e, Alevilik bu e, kadar şeytanlaştırılmıştır. Mesela Sünni toplumda. Şimdi son 5-10 yılda biraz kırıldı falan. Alevi deyince kuyruğu var mı falan diye insanlar düşünmüyorlar. Ama buna 10 sene öncesine kadar işte yaşı müsait onları hatırlayacaklar. E, yani Alevilik olarak şimdi burada ağzıma e, alamayacağım e, düzeyde ya da düzeysizlikte şeyler tanımlamalar işte tarifler ee, falan vardı yani hepimizin yaşamış olduğu şeyler vardı. En basitinden kestiği yenmez yani en hafifinden kestiği yenmezden başlayıp daha başka e, şeye kadar giden işte evliliklerin sürekli sorun olduğu işte Alevi bir kız almaya kalkanın Alevi bir çocukla evlenmeye e, kalkanın yaratmış olduğu sorunlara kadar bir düz şeydi biz bunu görüyoruz. Çünkü bu mevcut sünnilik devlet sünniliği kendi bütün bu kodularla beraber, bak bu tarihsel kodularla beraber devralmış. Bu yüzden mesela Şeybetlerin, Böklüce, işte Babayiler ve sayır e, resmi şeye bakın, işte resmi tarihte neye kastediyorum? O resmi içerisinde de en gene e, objektif olan mesela e, uzun çarşılı, ya bakın mesela Osmanlı şeylerini hissemiyorum zaten. Osmanlı tarihlerinin e, tamamından bunlar sapkın e, vesairedir. Bu yüzden e, devlet güçlendikçe e, bir yandan dediğim gibi bu medreseler üzerinden kendi sosyoekonomik e, pozisyonunu meşhurlaştıracağı bir din anlayışı oluşturmaya çalışıyor. Çünkü şöyle düşünün. Sen devlet olmuşsun. <gülüyor> hele Fatih'ten sonra İstanbul almışsın. Sadece Anadolu'nun değil aynı zamanda Roma'nın da ee, İmparator olmuşsun. Çünkü Fatih sıfatlarından bir tanesi Roma İmparatorudur. Bunu kullanıyor yani. Roma Kaiseri sıfatını kullanıyor Fatih. Böyle bir şey olmuşsun. Dolayısıyla böyle bir e, sosyoekonomik yapının, böyle bir devletin, böyle bir imparatorluğun İslamı bu ayak takımının İslami gibi falan olamaz. Olmaz yani. Devlet buna müsaade etmez. Allah'ın gölgesi olur. Çünkü bir, bir de ikincisi İstanbul'un fethedilmesiyle beraber artık Anadolu'daki mülkiyet meselesi de çözülmüş. Mülkiyet meselesi halledilmiş. Yani bütün bu göçebe, hepsi bunların şey değil, Müslüman Türkler değil. bu içerisinde Hristiyanlar falan da var. Bu Bütün bu göçebe unsurların elinden bunlar alınmış. Alınmış, yani mülkiyet belli olmuş. Önce e, elinde silahı olan e, oranın yerli halkının elinden bunu almış. Daha sonra daha güçlü silahdan, e, silahı zayıf olan elinden almış. Sonra devlet gelmiş bunların hepsini elinden almış. beyliklerin elinden almış. E, ve aradan iki yüzyıl geçmiş ve imparatorluk haline dönüşmüş. Şimdi bu imparatorluk, dolayısıyla bu imparatorluğun bu alandaki diğer İslam yorumlara tahammülü yok. Tahammül etmiyor yani. Tahammül edemiyor. Buna ilişkin başka şeyler var. Mesela vakıflar üzerinden ee, Anadolu'daki işte aşiretler tasfiye olunca e, gerek ahiler e, gerek yereldeki e, din e, adamları diyelim e, merkezin dışında kalan din adamları gerek de oradaki yerel eşraf vakıflar üzerinden biraz bunu zorluyor. Fatih'in yapmış olduğu ilk şeylerden e, bir tanesi yani vakıf demiş olduğumuz şeyde ne arkadaşlar bu mülkiyet ilişkisi yani devlet gelmiş ya. Selçuklu el koymuş. Sonra Beylikler el koymuş. Sonra Osmanlı el koymuş ya toprakların hepsini. Bunlardan bir kısmını yerel halk geri alabilmek için vakıflar üzerinden asılıyor biraz. Bizdeki vakıflar tarihi çok ilginç bir tarihtir. SETK <gülüyor> onu hiç karşılamaz. Yani hiç alakası yok. Vakıf haline getiriyor bazı mülkleri. Onu yaparken ve referanslar üzerinden gene yapıyor. Ve vakıf malı ee, o vakfın e, sahibi çocuklar devredemiyor ama çocukların mütevelli olarak atayabiliyor. Dolayısıyla hem bir anlamda mirası devletme işine yarıyor bu hem de devletin oralara müdahale etmesini engelliyor. Böyle küçük adacıklar var. <gülüyor> Anadolu e, tamamen Osmanlı idaresine girdiği zaman. Mesela Fatih e, İstanbul'u aldıktan sonraki Böyle en dramatik hamlesi, hemen İstanbul Ağlamaz yapmış olduğu en dramatik hamlesi Çandarlı Halil'i e, ve bütün Çandarlı sülalesini, problem çıkacakları tasfiye etmesidir. İkincisi de vakıflara el koymasıdır. Anadolu'daki vakıfların tamamını el koyuyor. Çünkü e, Fatih gerçekten imparator yani. yani. Ne yaptığını farkında olan bir adam. Osmanlı tarihi içerisinde e, yani yapmaya çalıştığı şeyin ne olduğunu, bir imparatorluk kurmak olduğunu farkında olan bir adam. Vakıfların hepsini el koyuyor. Ee, işte Fatih'ten sonra işte Fatih'in oğlu Beyazıt. Beyazıt tarihte ne olarak geçer? Ev. Evliya. Evliya olarak geçer. o <gülüyor> herhangi Beyazıt. işte o tarihi kroniklerden görüyoruz. Yani gençliğinde afyon çeken, işte işlet, ayşu işlet, e, sofraları kuran. Hatta babası tarafından da defalarca e, uyarılan ulan bırak bu işleri, bu içki şeylerini adam ol falan denilen bir adam Cin <gülüyor> ee, iki, Sultanı. İkinci Beyazıt ama vakıfları yine şeylere iade ettiği için evliya buluyor. Muazzim <gülüyor> bizde evliya olarak geçer. Bunu sebebi budur. Cücen bu vakıf arazileri tabi orada kendi var. Yani o rekabette şeyi arkasına alması lazım. Anadolu'daki güçler arkasını alması lazım vesaire. Dolayısıyla bir taviz vererek vakıfları iade etmiş. Dolayısıyla evliya olmuş. Ya yani bu vakıflar mesela bu panatel içerisinde bırakırsak arkadaşlar e, Osmanlı'nın e, e, halk kitleleriyle İslam üzerinden kurmuş olduğu ilişki e, ikili yapı gösterir. Bir tanesi e, Osmanlı idari yapısının e, bir e, ne diyelim organı olan e, kadılık müessesinin üzerinden e, dağıtılır. Bakın kadı hem e, o yereldeki fetva emiridir kadın hem de idari e, organizasyonda da karşılığı vardır kadının. Yani İslam hakkında meseleleri çözen, İslam hakkında e, o yerelde son kararı veren adam aynı zamanda idari teşkilatın da bir unsuru. Bu klasik dönemde bu böyle. Çok sonra işte Şeyhülas, Şeyhülislamlık makamı ki tanzimattan sonradır yani bizdeki Şeyhülislamlık makamı Tanzimat e, tam sonra kurumsallaşmıştır. Ondan sonra işte şeyle işte mahkeme ya da e, infaz e, vazifesiyle işte e, itfa yani fetva verme müessesesi birbirinden ayrılıyor. Ondan önce böyle. Yani e, bir e, yönü Osmanlı'nın Anadolu'da İslam'ı yaşar ya da İslam Anadolu'nun üzerine e, yerleştirirken kullanmış olduğu bir şey budur. Resmi artık idari mekanizmanın parçası gelmiş resmi İslam. İkincisi de Anadolu'da hala direnç gösteren tekke geleneği diyeceğim şey. O tabi tekke geleneği de e, devlet tarafından da bir taraftan manipüle edilmeye çalışılan bir gelenektir. Bu tekke geleneği de tabi e, Cumhuriyet Türkiye'sinin tarikatlarıyla da hiç karıştırmamak lazım. Yani Cumhuriyet dönemi tarikatlarıyla bu bahsetmiş olduğum Anadolu'daki tekke geleni hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Bunların bir kısmını devlet düşünceleştirmeye çalışıyor. Mesela Nakşibendiyye Bendili'ye bir kere şunu yapıyor devlet. Ya yani örgütleyebildiğini örgütlemiş. Fetva yetkisini tamamen kendi uhdesine almış. İşte illere, ilçelere kadar da şeyi örgütlemiş. Resmi din örgütlemiş. Ama o dönemin koşullarında Anadolu, sadece Anadolu değil, bütün Osmanlı coğrafyasının tamamını hakim olması mümkün değil. Yerelde hala kayıt dışı işlemli yapılar falan var. Tabi bunlar bastırılmış, sindirilmiş, bastırılmış, sindirilmiş derken bu babayi isyanı falan da şey Celal isyanlarından unutmamak lazım. Tam 1590-1610 arasıdır. Hala zaman zaman böyle patlıyor. Yeni isyanlar falan var. Ki Osmanlı tarihi baştan aşağı bir isyanlar tarihidir zaten. zaten. Dolayısıyla böyle bir tehlikede olduğu için e, kayıt dışında kalan İslami anlayışları da manipüle etmeye çalışmış devlet. Mesela bu tekkelerin, tarikatların, e, bu sufi geleneğinin bir kısmını sünnileştirmeye çalışmış. Nakşibendiliğe e, mesela e, önem vermiş. Bunların bir kısmını e, taltif etmiş. Ee, özellikle Kürtleri e, o dönemde e, Türkmenlere karşı e, Kürt e, Nakşilerini kullanmış. İdris-i Bitlisi e, si mesela. İşte o Yavuz'un e, net geçer işte İdrisi i Bitlisi ittifak işte yaptığı falan diye çok da başladı. Mesela Nakşidir mesela. Böyle bir Nakşi olma gibi bir yönü de var. E, yani Türkmenlere karşı Kürtlerle işbirliği yapmış. Biz her ne kadar Kürt davasını savunuyor olsak da tarihsel olarak aslında e, Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nin e, bu coğrafyadaki e, en büyük müttefiki de Kürtler olmuştur maalesef. Böyle bir de var. Yani Türkmenleri bastırırken de Kürt aşiretlerinden faydalanmıştır. Daha sonra Ermenileri ve Asurileri tasfiye ederken de Kürt aşiretlerinden e, faydalanmıştır. Klasik dönemden bahsediyorum. Kürtler bunu maalesef çok geç ee, ya bu ittifak ilişkisinin bu Osmanlı ile kurulan ittifak ilişkisinin e, kendi aleyhlerine çalıştığını çok geç 19. yüzyılda fark edebildiler. Şu anda da işte onun şeyini e, trajedisini yaşıyoruz. Ya Bu kayıt dışını da arkadaşlar kayıt altına almaya çalışıyor. Bu kendisine tartışılabilir. İşte Nakşi tarikatlarının bir seyri var. İşte haridi konunun var 19. yüzyıldan itibaren e, gelişmesi var. Onun bir seyri var. Türklerde ayrı, Kürtlerde ayrı bir karşılığı var bununla. Türkmenler arasında e, Hoca, işte yesevi e, üzerinden ilişkilendirilmeye çalışılan bir damar var. Bektaş, Hacı Bektaş Veli üzerinden işlendirilmeye çalışılan bir damar var. Bir de bunun ötesinde direkt bu e, göçebe kültürünün yani işte bu e, Babaylar isyanının işte Bedrettin isyanının devamı olarak e, görebileceğimiz yani ne Hacı Bektaş e, hiyerarşisine bağlı ne Yesivi hiyerarşisine bağlı ne de başı bir herasiye bağlı olan e, isimler, karakterler var ki biz bunu çoğu zaman, çoğu zaman değil yani genel olarak mesela halk edebiyatı şeyleri üzerinden biz bunları mesela okuyoruz. Mesela Yunus Emre'yi. Yunus Emre'yi biz halk edebiyatı şey olarak mesela okuyoruz. Ya da Pir Sultan Abdalı. Bunlar da biraz e, bu kayıt dışının içerisinde e, problem çıkartan. Ee, ama halk tarafına sahiplenildiği için de günümüze kadar gelen Dadaloğlu, olan, ee, işte Karaoğlan'ın, Karacaoğlan'ın mesela şu şeyi vardır bana Kara diyen Dilber, işte Kaşların Kara değil mi falan daha onun şeyin galiba bir yorumu İzezeki Eyüpoğlunun mu? Tam hatırlamıyorum onun öyle bir yorumu var daha işte Kara budundan falan ilgilidir diyor yani Türklerin, hanedandan olmayanlarının, itaat etmeyenin lideri itaat etmeyenlerin Kara Budun'dan kabul edilmesi İtaat etmesi gereken Türk olarak kabul edilmesi. Dolayısıyla karanın siyahın, e, Türklere kötülüğü sembolü, şeytanın sembolü olarak Kadircan dayatılmasına karşı karacı olan da böyle bir şey olduğu. Kadircan Kadircan yorum var. Karayla ilgili bir benim bilgimi söyleyeyim de kara e, şey anlamında kullanım kara itaylar olsun, kara e, <gülüyor> kara olanlar o kara orada yiğit, gözü kara diğimi de var. Hani yiğit anlamında da kullanılabiliyor. Yani bu... Onlar işte o aradaki tevililer. Yoksa bir şeyde İncil'de kara budun denildiğini biliyoruz. Diyor ki ak budun ve kara budun diye iki ayrı budun. Ak budun Kara budun işte avandır. Hani kara budun şeye e, hep isyan eden. Vesaire. Ta bunlar yorum yani. Galiba <gülüyor> Eyüp budun yalnız o olabilir şimdi çok olduğunu şey yapalım. Abi, ya şeyin ya eee e, ya şeyin Gökey'in veya Eyüboğlu'nun. Olabilir bunlar tartışılabilir. Ama neticede toparlarsak arkadaşlar yani devlet bir yandan kendini güçlendirirken yani Osmanlı Devleti'nden bahsediyoruz ki Osmanlı Devleti'nin kendini güçlendirdiği, merkezileştirdiği alan da Anadolu olmamıştır hiçbir zaman. Anadolu her zaman isyanı, kötülüğün ee, bir tarihi olarak geçmiştir. Cumhuriyet'e de böyle intikal etmiştir. Bununla ilgili bizim salih turda çok fazla şey vardır. İşte Anadolu ceyir yanıyor. İşte Osmanlı'da fazilet mücadelesi, işte Osmanlı'ya baş kaldıranlar falan diye bir dizi, bir dizi bir külliyat vardır. O külliyatın tamamında işte böyle Osmanlı'ya baş kaldıranlar, bu asiler, eee bu aleviler, kızılbaşlar'a ilişkin bir külliyat vardır yani. Yani Anadolu bu haliyle her zaman Osmanlı'ya e, sorun olmuştur. O için kızılbaş bir e, kötüleme şeyidir. Kızılbaş bir hakarettir bizde. Kızılbaş dediğin zaman o namusundan başlayıp işte haysiyetine kadar e, sirayet eden bir aşağılama söz konusudur. Birine kızılbaş dediğin zaman ya da Alevi e, dediğin zaman. Bu, bununla ilgili sıkıntıyla ilgili bir şey. Böyle bir sıkıntı var burada. Osmanlı hiçbir zaman buraya hakim olamıyor. E, tanzimat dönemine kadar. Tanzimattan sonra da ayrı sıkıntılar var. Ağırlıklı olarak Marmara'dır. Ee, Osman'ın hakim olduğu alan. İşte biraz e, Ege Akdeniz'in de kıyısıdır. Ya yani kıyı kentleridir. Gene o Türkmenler, o Toroslar falan oraları da gene hakim olamamıştır. Türkmen bölgelerine ve Balkanlardır. Balkanlarda da ayrı e, bir hikayesi vardır. Ona e, çok girmeye gerek yok. Klasik dönemde arkadaşlar e, bu böyle. E, bu, bu kadar lafı niye ediyoruz? Yani bu dönemin ee, yani o Osmanlı'da bize bir edebiyat işte tekke e, edebiyatı, saray edebiyatı üzerinden e, sunulan veya işte medrese tekke ikili üzerinden yani sanki ilmi bir tartışmaymış gibi e, sadece sunulan meselenin özünde e, oradaki iktidarlarla iktidarların hükmetmeye çalıştığı halk, olarak Türkmen e, kitleler arasındaki çelişkiyi okumamız gerekir. Yani İslam'ın siyasi yorumu derken en başta da söylediğimiz gibi devletler üzerinden değil Müslüman topluluklar, Müslüman halklar üzerinden bu mesai sarf edeceksek bir kere bunları mercek altına almamız, bu detayları böyle birbirinden tefrik etmemiz, biraz daha detaylı okumamız ve ön plana çıkarmamız gereken bir tecrübe olduğu bunun üzerine kafa yormamız gerektiğini söylememiz lazım. Ara mı verelim? Bir 10 dakika ara verelim o zaman. Saat 8 e, var. 5 geçer. <gülüyor> e, bu klasik dönem e, Osmanlı e, İslam mirasının devletle e, eklemlenmesi, devletle bütünleşmesi meselesi çok önemli. Çünkü Osmanlı e, güçlendikçe, Osmanlı merkezileştikçe e, çevre zayıflıyor. Bu böyle e, bir şey var. E, böyle bir denklem var. E, ve osu, Mesela Anadolu coğrafyasında e, Celali isyanlarından sonra yani Celali isyanları işte 1590-1600 diyelim. 1600'lerden itibaren halk isyanları büyük oranda bastırılıyor. Halk isyanlarının bastırılması aynı zamanda bu Türkmen kitlelerinin bu gayri resmi din anlayışlarının kızılbaşlarının Alevilerin bastırılması anlamına geliyor. Bunların tekkelerinin dağıtılması, bunların dergahlarının dağıtılması anlamına geliyor. Dolayısıyla bunlar e, kılıçtan geçirildiğince, işte meşhur e, kuyucu Murat Paşa, işte Yavuz'un seferinde bu uzun çarşılı belgesiyle bunu yayınlıyor. Yani bu efsane falan değil. Uzun İsmail Hakkı Uzun Çarşı'nın Osmanlı tarihine şey yaparsanız, Yavuz kısmında var bu şey. 40 bin Alevi'nin e, sayısı veriliyor. 40 bin Alevi'nin e, imha edilmesi. Bu programlı bir şey yani. Bu hedefle oraya gidiliyor. Ve gelen raporlarda da orada 40 bin Alevi'nin öldürüldüğü yazıyor. Bu Osmanlı'nın kendi belgelerinde. Şimdi son zamanı ya işte bunun belgesi var mı? Bilmiyorum. İsmail Hakkı Uzun Çarşılığı bunun belgesini kendisi bulmuş zaten Uzun Çarşılığı. Bunu Osmanlı e, aşirde bulmuş. Ben numarasına kadar da veriyorum. Ben burada söyleyeyim size İsmail Hakkı Uzun yahu sultan selim şeyine bakarsanız görürsünüz. Bu belgesiyle sabit. Bir şey. Zaten kuyucu Murat Paşa'nın falan şeyleri falan var arkadaşlar. Efsaneleri falan var. Ee, burada bir anekdot Tahsin Ünal denen bir faşistin meşhur şeyi vardır. Bu yüz binlerce satmış bir kitaptır bu. Belki milyonlarca ha. bilemiyorum. Yani yüzlerce baskı yapmış bir kitaptır. Bizzat devleti finanse ettiği ve cemaatlere, derneklere bastırıp bastırtıp işte MTTB'lere vesaire dağıttığı bir kitaptır. Osmanlı'da fazilet mücadelesi <gülüyor> Kitabın ismi bu Osmanlı'da Fazilet Mücadelesi. Bu kitap okuyor çok ibretliktir. Mutlaka okuyun. Osmanlı'nın nasıl e, Türkmenleri, Kızılbaşları, Alevileri katlettiği üzerine bir kitaptır bu. Ve bunu biraz şey olarak, kahramanlık olarak anlatıyor. Mesela o Kuyucu Murat Paşa ile ilgili şeyi anlatıyor. Kuyucu Murat Paşa 40 bin kişiyi kuyulara doldur diyor Alevileri. Ondan sonra baktı ki sipahinin bir tanesi, bir çocuğu atını terkisine almış götürüyor. Gel hemen çağırıyor onu. Bu çocuğu niye götürüyorsun? O da diyor ki işte bu Sabi'dir diyor. İşte anasını babasını öldürdü, bu sabi olduğu için da ben kendime evlatlık aldım, eşkıyanın olduğu eşkıya olur diyor o çocuğu da indetip öldürtüyor. Tahsin Ünal da bunu Osmanlı faziletine bir örnek olarak aktarıyor <gülüyor> kitapta. Diyor Osmanlı işte böyle bir devletti diyor Osmanlı. Osmanlı işte böyle bir devletti diye. Ve bu kitap yüzbinlerce satıldı. Yüzbinlerce satıldı. Hala bu Safişe'den en fazla denk gelen kitaplardan biri çünkü o kadar satılmış ki bütün toplu şeyden aslında çıkar bir fazilet. Bir sürü eğilimi basmış. E yani böyle bir e, bu tarihsel bir şeyi var. Yani o bölge e, 2015'e kadar aktarılan böyle bir şey var, bir şeytanlaştırılma hikayesi var. Klasik dönem Osmanlı da arkadaşlar onu diyecektim. Yani merkezde e, büyük yerlerde Erzurum, e, işte Amasya, Kütahya, Konya, Kayseri, işte Bursa, e, başka ne söyleyebiliriz? Edirne. İstanbul gibi yerlerde medreseleri e, yani şeyi o resmi İslam'ı dağıtacağı alanları var. Ama alanın tamamına hükmedemiyor. Bir, bir de bu Anadolu'da artık kılıç zorunu da bastırmış. Büyük oranda isyanları falan katlederek e, bastırmış. Bu Türk devlet gelinin Osmanlı'nda Cumhuriyet'e intikal eden e, bir şeyidir zaten. Bir yöntemidir. Bir yerde e, sorunlu sorunla baş edemiyorsanız bir bölgede sorunla baş edemiyorsunuz o bölgeyi insansızlaştırırsınız. Yani o bölgede insanların hepsini öldürürsünüz veya sürerseniz sorun ortadan kalkar. Bu bir Osmanlı gelinliğidir. Bunu defalarca yapmışlar. Yani bu Alevi kırımı falan öyledir. Diyor ki buradan 40 bin tane Alevi öldürürsen diyor bu sorun çözülür. Çocuklarına kadar ama. Yani bir daha türemeyecek şekilde öldüreceksin. Şu an son birkaç gündür e, şeyde dolaşan medyada dolaşan da bir şey var. Bugün soru önergesi olarak mecliste Davutoğlu'na sordular galiba veya dün e, devletin elinde e, kaç bin, 40 bin veya altmış bin kürdü e, ortadan kaldırmak gibi bir şey var mı yok mu? Bu son süreçte diye. Bir mecliste biri soru sordu. Demek ki böyle bir şey konuşulmaya başlamış yani. Ya yani bu son süreci de bir rakam belirlemiş devletin kafasında. Yani PKK, PKK'ye yakın ona sempatizan atıyorum 60.000 kişiyi katledersek bu meseleyi çözeriz. Katlederek çözmek yani. Ya yani şey yaparak işte siyasi yolla, işte diyalogla, müzakereyle, pazarlıkla falan değil. Ee, en eee en ekonomik, en kesime görmüş olduğu bunu tam ortadan kaldırırız diyor yani. Yani ne olur? 60.000 kişi ortadan kaldırırsa bu bir şok olur toplumda. O iki 2 sene sonra 3 sene sonra ya herkes kendi öldüğüne ağlar. Sonra iş gene devam eder. İŞİD'in şeyde yapmaya çalışmış olduğu şey ne? O bölgede. İŞİD'in genel stratejisi de zaten buydu. İŞİD'de bu bölge insansızlaştırmaya çalışıyor. Yani o psikopatlara e, evet. yaptırılsa bile siyaset olarak bu psikopatlıktan kaynaklanan bir siyaset değil. İŞİD'in siyaseti bu coğrafanın demografisini değiştirmekti. <gülüyor> Ortadaki sünnileri ortadan kaldırmak. Ezidileri ortadan kaldırmak. İşte nusailileri ortadan kaldırmak. Bu bilinçli bir politika. Yani orayı temizliyorsun. Etnik temizlediğimiz temizlediğim şey de zaten literatürde. Yani oradaki sorun baş edilemez bir hale geldiyse ya, yok ederek ortadan kaldırıyorsun. Yani bir Alevi bölgesindeki Alevilerin hepsini öldürürsen sen oraya gelip yerleştiğin zaman sorunsuz bir başlangıç yaparsın. Yeni bir mutlu başlangıç yaparsın yani. Orada bizim mücahitler gidip orada yeni bir İslam devleti kuracaklardı. alanı temizleyeceklerdi. Orada tertemiz, her türlü sorundan, kâfirden alınmış bir şeyde bir İslam devleti kuracaklardı. Işte, İşinin stratejisi buydu yani. Ermeni teşhiri de buna paralel oluyor. Tabii tabii Ermeni teşhiri de budur. Ermeni teşhiri budur. Bir etnik soykırımdır. Yani e, Osmanlı dediği bir Ermeni soykırımı yaptılar. Ve bunu soykırım olsun diye yaptılar bunu. Ya bu şey falan değil, düğüm, e, tehcir falan değil. İttihatçılar bunu bir soykırım olsun diye yaptılar. Çünkü sadece orada değil 1894'te de benzer bir şey yaşandı. Daha sonra 1924-25'te Asuriyelere karşı da aynısı yapıldı. Yani çoluk çocuğuna kalıncaya kadar. Yani Aleviler az önce bahsettik zaten. Yani kendi soydaşına bunu yapan yani karşı Müslüman neyi yapmaz? Asuriyelere deniz. Süryaniler. Hakkari bölgesinde. Hı. O dönemde yaşayan mesela. 1925 Rusaybin. Ee, Mardin'de fazla yok. Ayrıklı olarak şey e, Hakkari bölgesinde. Neyse ona şimdi şey gelsek dağıtırız. Yani 25-26'ya kadar süren bir şey de bu. Bizi de çok bilmez ama orada da yüz binlerce insanın e, İran'a da Irak'a sonra Suriye'ye göç etmek zorunda kaldıkları yani bugün e, bu Asuri'ler e, Suriyaniler falan dediklerimizin büyük çoğunluğu şeyi e, Türkiye Anadolu kökenli. Oraya göçmek zorunda kalanlardır. <gülüyor> büyük oranda. Klasik dönemde arkadaşlar bunlar. Merkezde İstanbul'a yakın alanda Osmanlı otoritesiyle beraber e, hakimiyetini sağlayan otoritesini yerleştiriyor. Bu otoriteye uygun, bu otoriteyi onaylayan, bu otoriteyi meşru gören, bu otoriteye rıza gösteren de bir din anlayışı tabii ki. Aynı zamanda yerleştiriyor. Ama çevrede e, sıkıntılar devam et. E, baş göstermeye devam ediyor. O, nerede e, Çıkıyor bu şeyler, problemler. İşte Kuzey Afrika'da çıkıyor, işte e, Arap Yarımadasında çıkıyor, işte Hazar e, altında e, çıkıyor. E, bir dönemden sonra da arkadaşlar bu isyanlar bakın niye önemli? E, şu anda söyleyeceğim şey üzerinde kafay olması gereken bir şey. Bu klasik dönem sonrası. E, mesela diyelim 18. yüzyıl diyelim. Klasik dönemi kaçta kaç arası kabul ediyoruz şimdi? Klasik dönem, diyelim hadi biraz uzatalım işte Karlofça 1690 yani 1700 diyelim yani. O zamana kadar olan süreç. He, yani Osmanlı'nın e, Avrupa karşısında kendini yenileme ihtiyacı hissettiği ve klasik Osmanlı sisteminin çöktüğü Hem idari olarak çöküyor, iktah sistemi çökmüş. İktah sistemi Balkanlarda ayanları ortaya çıkarmış. Şeyde tamamen e, şeyi terörize etmiş. E, idari sistemi terörize etmiş orada çökmüş. Yani Doğu Akdeniz ticareti İlkıtaya uğramış. Ee, o ana ticari yolları olma vasfını yitirmiş. Ve merkezi sistem de artık şeyi kontrol edemiyor. Anadolu'daki asayiş olaylarını bile kontrol edemez bir hale gelmiş. Dolayısıyla klasik sistemin sonunda yani 1700'lerden işte Tanzimat'a kadar olan süreç hatta Tanzimat diyelim tam klasik ee, yani sürecin sonu daha şey olduğu için daha işimizi kolaylaştıracağı için ee, Tanzimat'la beraber ortaya çıkan şey ne? batı realitesini kabul etmek zorunda kalmış artık Osmanlı. Diyor ki karşımızda bir batı realitesi var. Dolayısıyla da bizim bunun karşısında yapabileceğimiz şu an hiçbir şey yok. Onlara benzemek dışında. Onlar nasıl güçlü olduysa onu taklit ederek biz de yeniden güçlü olabiliriz. Bu anlayış var. Bu anlayışın getirmiş olduğu bir İslamcılık var arkadaşlar. Bu çok önemli. Çünkü bu tanzimat 1838-1839'da tanzimat gülhanede tanzimat ilan edildiği anki Osman topraklarını düşünün. Burada resmi İslami söylemin dışında yaprak kımıldamıyor. Diğer şeyler halkla bağını büyük oranda yitirmiş. Yani Alevilik de büyük oranda bir tek keşiği haline dönüşmüş. Şimdi bir efsaneler ritüeller haline falan dönüşmüş. Ee, zaten işte kalenderilik, e, işte torlaklar bilmem neler bunlar zaten e, büyük oranda tasfiye olmuş bunlar birer edebiyat üzerinden yaşıyor bunlar. İşte Pir Sultan Abdallar e, işte Karacı olanlar falan da gene edebiyat üzerinden. Bunlar da birer halk kahraman olma vasfını yitirmişler. İşte Karacı olan mesela biz Karacı olan ne, nerede görürüz biz halk edebiyatı e, içerisine içerisinde görürüz. Karacı olan Bolu Beyne karşı yapmış olduğu savaşı anlatıyor adam yani. <gülüyor> Adam Boğul Bey'ine karşı savaşmayış bir halk lideri. Şu anda bu tarihin konusu mu olan? Hayır. Edebiyatın konusu. Halk edebiyatı. Halk edebiyatı da Karacaoğla. Şefim i̇şte Sultan Abbal. Aptal falan. Böyle bir yere gelmiş. E, yani Tanzimat'a geldiğimizde Anadolu'da böyle bir İslam var. E, dolayısıyla böyle saçma sapan bir şey de dönüşmüş tabii ki. Yani bu vurucu gücünü yitirdiği için. Enes halk hareketi gücünü yitirdiği için böyle saçma sapan batini şeyler de içerisine e, bunun girmiş. Ne e, sofizm hale dönüşmüş. İşte biraz arabicilik, biraz vahdeti vücut. İşte biraz şaklabanlık, biraz şabanizm falan. E, Halkla irtilatı kokmuş. Biraz edebiyat üzerinde yaşamaya çalışan. E, onun dışında da e, çoğu üçkağıtçı işte Alivi şeyhleri, işte Nakşibendi şeyleri e, falan elinde kalmış bir şey halinde. Yani şeyini yitirmiş, hayat yitirmiş. Anadolu topraklarında ya da Osmanlı hakim olmuş olduğu yerlerde veya Balkanların Osmanlı ayağında. Orada da Bektaşilik de mesela bir şey haline dönüşmüş. Salon e, batınıyla haline dönüşmüş Bektaşilik de orada. Ama onun yani şeyle karşılaştığımız zaman e, Osmanlı Avrupa ile yüzleştiği zaman 1838 diyoruz ama aslında bir düzlerle başlayan bir şey. Yani batı e, sermayesi emperyalizm adı altında yeni pazarlar elde etmeye, ticaret yollarını ele geçirmeye, <gülüyor> hammadde e, alanlarını ele geçirmeye ve hammadde kaynaklarını El koymaya başladığı bir dönemde Osmanlı'nın vermiş olduğu tepki 1838 Tanzimat tepkisidir. Dolayısıyla Tanzimat Avrupa ile yüzleşen devletin Tanzimat modelinin İslam'ı da Batı kurumlarıyla İslami kurumları sentezleme ve buradan da devleti kurtarmaya yarayacak olan bir İslam'dır. Ya çünkü İslam artık devletle özdeşleştirilmiş Osmanlı genelinde bizim coğrafyamızla, bizim topraklarımızla. İslam demek devlet demek, Osmanlı demek. Ya Osmanlı ortadan kalkarsa İslam da ortadan kalkar. Çünkü gerçekten Osmanlı ortadan kalktığında Anadolu'da İslam diyebileceğimiz bir şey de gerçekten de kalmamış yani. Bu anasını ağlatmış yani Osmanlı bu coğrafyanın yani hem ilim İslam ilimler anlamında hem halk hareketleri halk önderleri anlamında anasını ağlatmış çöle çevirmiş orayı ve bu haliyle İslam'ın İslam adına söyleebileceği bir söz yok bir halk hareketi bir ulema hareketi işte bir ilmi çıkış işte bir askeri çıkış bir isyan hareketi Batıya karşı anteperalist bir isyan falan olması mümkün değil Anadolu'da tek şey tek proje bu mevcut şeyi muhafaza etmek yani devleti Osmanlı devletini muhafaza etmek. Böyle bir sıkışmışlık var. Osmanlı devletini muhafaza etmek için İslam'ın muhafaza edilmesi meselesi kullanılıyor. Ve daha sonra Abdülhamit'e geldiğimiz zaman da bu itaat İslam projesine dönüşüyor. Abdülhamit'in İslamcılığı bu anlamda e, İslam'ın ümmetin kurtuluşu için bir proje değildir. Osmanlı'nın kurtuluşudur. Abdülhamit'in İslamcılığı Osmanlı'nın kurtarılmasıdır. Çünkü Osmanlı, İslam adına bir şey bırakmamış Anadolu'da ee, son birkaç küçük kırıntı kaldıysa onu da Abdülhamit zaten tasfiye etmiş İslamcı adına. Bunu karşılaştırmalı gördüğümüz, karşılaştırmalı tarih okuması yaptığımız zaman görüyoruz. Bu coğrafyanın yani İstanbul'un merkeze gördüğümüz bu Balkanlar ve Anadolu coğrafyasının dışındaki bölgelerde ise batıyla karşılaşma, emperyizmle karşılaşmada halk hareketleri, halk isyanları var. Osmanlı topraklarının dışındaki tüm İslam coğrafasında nerede batı ile karşılaşılmışsa halk isyanlarına yol açmış. Yani merkezden zehirlenmemiş alanlarda Osmanlı'nın elini uzatamadığı, Osmanlı sisteminin kendisini dayatamadığı alanlarda hala sağlıklı bir şey var, bir damar var. İşte Cezayir, Libya, Mısır, işte Mısır'daki Urabi Paşa isyanı mesela en meşhuru. Hatta en meşhuru Libya'daki bizim meşhur Ömer Muhtar filmiyle en popüler olan örnek. Ömer Muhtar dediğimiz şey bir harekete dayanıyor. Senusi hareketidir. Senusi hareketi işte bu merkezin dışında kaldığı için kendini reforme edebilmiş. Biraz Mekke cedidçiliğinden etkilenmiş. Bunun üzerine bu Tarikat, Senusili bir tarikattır ama bizim Anadolu tarikatlar iki alakası yoktur. Mesela Selefi'dir mesela Senusiler. Muhammed Senusi çünkü Mekke'de kaldığı dönemde e, Selefi bir damar olarak Senusili icat ediyor. Ve bu e, İtalyanlara karşılaştığı sırada Senusiler isyan ediyorlar Libya'da. Bu Mısır'da da böyledir. Bu Cezayir'de de böyledir. Bu Hindistan'da da böyledir. Bu Hint alt kıtasında da böyledir. Ee, Endonezya'da da böyledir Filipinler'de de böyledir işte batı Afrika'da da Nijerya'da da böyledir yani merkezi bir devletin merkezi bir İslam devletinin hakim olmamış olduğu alanların tamamında halk batıya karşı isyan ediyor halk hareketleri var Halk batıya karşı halk hareketlerinin olmadığı tek coğrafya Osmanlı'nın hakim olduğu coğrafyadır Osmanlı o kadar anasını ağlatmış yani Bitirmiş, kurutmuş bu bölgeyi. Yani elinden bütün şeyi o e, gücü, enerjiyi bu şey ilmi kadroyu, önderliği falan almış. Hasfi etmiş, bitirmiş. Bunu buradan bu, bir tarih haritası aldığım zaman görüyoruz yani. O dönemde 1700'lerden alın, e, 1900 işte 1. Dünya Savaşı'na kadar e, İslam coğrafyasını alın. Oradaki tarih haritasından bakın. E, Avrupa'ya karşı isyan hareketlerine bakın. Osmanlı'nın etrafında böyle dönüyor yani. Nerede batıyla karşılaşmışsa İslam halkları isyan etmişler. Avrupa'ya isyan etmişler ve onlarca, e, yıl hatta yüzlerce yıl şey devam etmiş. İsyan devam etmiş. E, Kuzey Afrika isyanları bile yüz yıllık isyanlardır. Daha işte 1913 İtalyan işgali de son aşamasıdır. Yani Ömer Muhtar'ın e, 1913'te başlamış olduğu mücadele bu Senusi hareketinin Kuzey Afrika şeylerin e, hareketin yüzyıl sonraki aşamasıdır. 1808'den bahsediyoruz. Napolyon'un e, Mısır'ı işgali, Kuzey Afropa'yı e, işgali, sonra İngiltere'nin Sudan'ı, Fransızların ve İngilizlerin Sudan'ı, işte Fas'ı, Cezayir işgalleri. Yüz sene önce başlamış burada, Halk isyanları. Biz e, Ömer Muhtar'la son sahnesini görüyoruz. Ömer Muhtar'ın azılma sahnesi, onun son sahnesidir. Osmanlı'nın topraklarında tık yok. Halk hareket anlamında. Dolayısıyla şey, halk devlete mahkum olduğu için, halk güçsüz e devlet tek sözlü bir etki sahibi olduğu için tanzimat örneği üzerinden e bir İslamcılık gelişiyor ve bu İslamcılık da bugün AKP'nin takip etmiş olduğu İslamcılık tırasında bu devleti kurtarmadan ibarettir. Devleti güçlendirme halkı, ümmeti güçlendirme değil devleti güçlendirme devleti kurtarma Devleti e, önder yapma, devleti lider yapma, devleti kahhar yapma, egemen yapma anlayışıdır. Ve bu anlayışın kilit noktası da Tanzimat sonrası, e, Tanzimat ayrıca tartışılabilir. Tanzimat'ı böyle çok genelleme yapmak istemiyorum. Tanzimat e, çünkü tecrübesi olabilecek olabilecek yeğenli tecrübedir gerçekten de. Dediğim gibi Osmanlı şeyi gerçekten alanda hiçbir şey bırakmamış alana oraya nüfuz etmeye çalışanları da tasfiye etmiş. Şey, Cemaletin Afgani bunu zorluyor mesela. Reşit Rıza bunu zorluyor. Yani Osmanlı'ya girme. Çünkü Afgani, Afgani çok önemli bir adam. Müstakil ders yapmak lazım. Afgani de durumun farkında. O, olayın bittiğini. Ee, İran Şahı, Afgan e, Kralı, İran Şahı ve Osmanlı e, Sultanını harekete geçirmeye çalışıyor. Bun, bunların güçlü olmuş olduğu yerlerde Osmanlı kadar olmasa da yani İran Şah'ı da şeyi tasfiye etmiş ama onun gücü tabi sınırlı. Gene alanda güçlü bir şey hareket var, Şii hareket var. Afgan e, kralı da küçük bir alanda tasfiye etmiş ama orada çok güçlü. E, Afganistan'da çok güçlü İslami şey var. E, halk hareketi var, kabileler e, vesaire. Afgani, e, Afgani Abdülhamit de şunu teklif ediyor, diyor ki ve gerçekten de bunu örgütlemiş. Daha sonra bu mirasın üzerine işte Enver Paşa 1921 veya 22'de basmacı isyanı içinde ölüyor biliyorsunuz. O basmacı denilen o Türk boylarını örgütleyen adam cemaatin Afganidir. Orada İngilizlere karşı Ruslara ve İngilizlere karşı örgütleyen adam. Af Çünkü doğum yeri Afganistan biliyorsunuz. Kim? E, e, ve Afganistan'da da bir sürü e, kabileyi örgütlemiş ve kendi Urvet Ruska dediğimiz o gazete aynı zamanda da bir örgüttür. Afganiye'nin kendi örgütü de var ve gene İran'da örgütlediği entelektüel e, yapılar e, var ve Abdülhamit'e şunu teklif ediyor diyor ki eğer sen halife olma sıfatını kullanarak bir çağrı yaparsan ben Afganistan'daki ve İran'daki Müslümanları İngilizlere ve şeylere karşı isyan ettireceğim diyor. Ayağa kaldıracağım diyor. Ya Anadolu'dan bir şey çıkmış senin yani Afganiye farkında. Mesela Anadolu'da ilgili bir teklifi yok. Zaten bir şey çıkmaz yani diyor şeyi Afganistan'dakileri ve İran'daki özellikle Afganistan'daki ve işte Çarlık Rusya'sındaki Türkleri diyor isyan ettireceğim emperyalizme karşı Abdülmi Tamir hemen buradan ilişkilendiriyor ulan bu adam beni isyan ettirmeye çalışıyor Şimdi İngiliz ajanımı kafa çünkü böyle çalışıyor ve şeyi Afgani biliyorsunuz göz altına İstanbul'da göz altında tutuyor. Ayrılmasına da müsaade etmiyor. Ve Afgani İstanbul'da ölüyor. Şeyde bugün Maçka'da şey. Afgani e, Mahzumi onun hatıratını bastı. 17-18 sene önce çıktı. Şeyde var yani onu okuyabilirsiniz. Klasik yayınlarından. Burada kütüphanede oluyor ama buradan almayın. <gülüyor> Bir daha geri gelmiyor çünkü. Orada şunu söylüyor Afgani'nin ağzından. Afgani diyor ki keşke diyor ömrümü bu adamları ikna etmek için uğraşacağıma, yani İran Şahı Osmanlı Sultanından bahsediyor. Ömrümü bunları ikna etmek için harcayacağıma e, keşke bu fikirleri, bu tohumları halkın içerisine ekseydim diyor. Yani bunlara değil de bu saraya hacan mesai bu halka, halk kitlelerine harcasaydım diyor çok farklı bir sonuç elde ederdim diye komoniyer tamam, izin, e, işte. izin Vermemiş işte. Abdülhamit dönemi durum. Abdülhamit izin vermemiş. Afgani çok önemlidir arkadaşlar. Yani bizdeki 1908 sonrası meşruti hareketin e, daha sonra işte e, öncesinde jön Türkler olarak bilinecek. Sonrasında İttihatçılara dönüşecek. Aydın, saltanat karşıtı meşrutetçi aydınların birçoğu cemaatin Afgan'dan, Cemalettin'in Afgan'dan etkilenmiştir. Gene İran devrimini yapan ee, kadroların birçoğu e, cemaatin Afgani'nin öğrencileri olan e, gelenekten gelen e, insanlardır. Kadir Mısıroğlu da söylüyor cemaat. Kadir Mısıroğlu Afgani'ye boşuna sövmüyor. Afga <gülüyor> Ali Şeriat'e boşuna sövmüyor. O farkında yani. Tehlikenin farkında olduğu için Kadir Mısıroğlu sövüyor. Şevketeyki tehlikenin farkında olduğu için sövüyor. Çünkü Afgani'ye sövmezse Abdülhamit'e sövmesi lazım. İkisinden birine söylemesi lazım yani. Ya yani bu, bu vakalar hali ederken ikisinden birine söylemen lazım gerçekten. Ya Afganiye söyleyeceksin ya Altremit'e söyleyeceksin. Çünkü burada ikiye iki farklı şey, iki farklı güzel var. Yani birbirine uzlaşması mümkün olmayan. Yani birbirini yok etme eğiliminde olan iki şey var yani. O anlamda haklıdır yani Kadir Mısıroğlu da haklı, Şevket Eğri ve diğer tipler de haklıdır. Sait Nursi falan da herhalde ya. O, o tariçe hayatımda söylüyor zaten. Ya ona, o, o tariçe tamam. hayatımda kitabı var. Benim siyasetteki mı? şeyim Afganidir diyor. O, <gülüyor> o deneyim birçok insanı evet. şey var ama buna müsaade Abdülhamit buna müsaade etmiyor. Diyor bunlara müsaade edersek diyor. Bunlar şimdi şeyi sorgulamaya başlayacak. <gülüyor> ee, yani saltanatı o şey yapacak. Osmanoğullarını işte sorgulayacak. Benim siyasetimi sorgulayacak. Akıl vermeye kalkacak. İşte mesela Uruya Turuskan'ın büyük bir kısmı İngiliz. İşgaline karşı isyan eden Urabi Paşa isyanında Osmanlıyı göreve çağırmaktır. O Ulvet Ruska'yı okuyun, o gazetenin şeyleri. Afkanatlık isyan ediyor yani Osmanlıya. Yani. Artık isyan ediyor yani niye? Bunu diyor niye destek vermiyorsun diyor. Bu İngilizlere karşı İngilizler senin tahtını da tehdit ediyorlar. İngilizler bunlar senin toprağın değil mi diyor? İngilizler Urabi Paşa'nın savaşlıkları toprak Osmanlı toprağı <gülüyor> normalde. Abdülhamit gıkını çıkarmıyor yani. Görmüştüm. İngilizlere karşı. Bıkını çıkarmıyor. Orada mesela şey isyanı. Kendine göre bir siyaset gittiği yani. için böyle. E tabii canım o belli bir şey yapmış. O şeyi kaybetmemek yani mümkün olduğu kadar. İşte Ruslara İngiltere'yi engelemek falan. Bir şey de var. Yani. Berlin'e anlaşması da var. <Gülüyor> Berlin'e anlaşması da engellemek var. Abdülhamit çok önemli bir şey arkadaşlar. Buna da müstakil olarak üzerinde durulması lazım. Abdülhamit, benim Abdülhamit İslamcıda demiş olduğum şey Cumhuriyet İslamcılığının temelidir aslında bugün bizim e, işte AKP geleneği üzerinden tartıştığımız mesele var ya diyorlar işte İslamcılar, İslamcılar İslamcı siyaset, AKP, İslamcı siyasetin iflası falan. Bu AKP'nin siyaseti Abdülhamit'in siyasetidir. Bu devleti güçlendirmeye çalışan, İslam'ı devletin bir aparatı olarak kabul eden kitleleri itaat etmesine yarayan bir araç olarak gören bir İslam'dır. Ya yani bu İslamcılığın öznesi devlettir. Halk değildir, toplum değildir. Toplumdan korkar, halktan korkar kayıt dışı anlayışlardan korkar. Bu 2015 yılında bile böyledir. Osmanlı'nın bütün korkularını Selçuklu'dan itibaren Osmanlı devletinin bütün korkularını aynen taşır. Aynen bünyesinde taşır. Yani günümüze kadar getirir. Devletin güçlü olması üzerinden bir İslam anlayışıdır. Bunu destekleyecek bir İslam anlayışıdır. Ulemaya, ilim sınıfına Aynı şekilde bakar. Abdülhamit'in baktığı gibi bakar. Bugün bir ne yapacağını geldi? Cuma günleri 10 dakika boyunca İmam Mutlaya'da devleti doğa ediyor. Ee, bir şey <gülüyor> aklıma gelmişken e, yani Pakistancılık da Pan-İslamcılığı o dönemde ikinci haftalık dönemde karşılaşma yaptığımızda e, ikinci haftalık için Pakistan'da krem verilir. Aslında bunun pek de karşılığı yok. İkisi arasında karşılaşma yapıldığında e, Rus e, çağı ee, pan alabildiğine finanse e, ederken, işte, aydınları aidınları toplayabilirken iki çapta e, İstanbul'da Mehmet Akif Ersoy'un gelgesini kapatır. Said Nursi e, işte susturur. Eee yo o biraz tartışılır. Yani o Abdülhamit'in İslamcılığı tam bir pan hareketidir. Yani Rus Rusları Pan Slavcılığı neyse Abdülhamit'in yapmış olduğu gerçekten Pan İslamcılıktır yani. Şu, şu yönde. Şudur yani o Osmanlı e, aynı zamanda halife olması dolayısıyla bütün e, İslam tabası bütün dünya Müslümanları'nı e, kendi iktidarı etrafında toplamaktır. panslavcılık da budur yani panslavcılık da bütün slav e, şeyleri Rus charın arkasında toplamaktır yani e, idari olarak toplayamasa bile kültürel olarak onları birleştirmektir hı hı. yani o abdülhamit'in şeyi de doğrudur pan İslamcılık'tır yani ve bunun içerisinde Almanların da ciddi rolü vardır. Mesela Abdülhamit'in pan-İslamcılığını, Abdülhamit'in itaat İslamcılığının en büyük destekçisi Almanlardır. Osman, e, Osman, Bununla ilgili şeyin ilginç e, doktora çalışmaları falan da var. İs İslamcılığın tabi orada sıkıntılı e, kaynakla ilgili sıkıntı olduğu için, İslamcılığı Abdülhamit'ten başladıkları için e, İslamcılığı mimarını Almanlar olarak kabul eden, e, Bismarck Almanyası e, olarak kabul eden bir anlayış da vardır yani. Bu, bu yönüyle doğrudur. Abdülhamit'in İslamcılık olarak kastetmiş olduğu şeyin bir kısmı teoristlerinden ya da en azından örgütlenmesini sağlayan. Çünkü hep Alman İmparatorluğu'nun hatları üzerinden bunu sağlıyor. İşte Bağdat-Hicaz demiryolları nedir yani? Bu proje nedir? Bu demiryollarını kim döşüyor? Alman. Bağdat'a ve Hicaz'a kadar demiryollarını Almanlar ne için döşüyorlar? BNP'dir. Yani o dönemde e, Wilhelm iki kere şey niye e, ziyaret ediyor? O dönemin basını Wilhelm'in neden Müslüman olduğunu Müslüman Wilhelm olarak isimlendiriyorlar. Ü, İslam dünyasının en büyük dostu Alman İmparatorudur diye o dönemin basını açın bakın yani. Bunlar rastgele şeyler değil. Çünkü Almanya güçlü bir Osmanlı istiyor coğrafyada. Yani Rusya ve İngiltere'ye karşı e, güçlü bir Osmanlı ittifakına ihtiyacı var bu Osmanlı'nın da yekpare bir Osmanlı olması lazım. Bir, bir de ikincisi bu Osmanlı'nın aynı zamanda bütün İslam dünyası üzerinde bir itibar olması lazım. Çünkü Osmanlı'nın İslam dünyasında itibarı olursa mesela Hint Müslümanları üzerinde de itibarı olur. O zaman Hint Müslümanları İngiltere'nin kontrolünden çıkma eğilimi gösterirler. Eğer Hint Müslümanları Osmanlı halifesinin sözünü dinlerlerse çünkü en büyük kapışma alanlarından bir tanesi Almanların İngiltere ile Hintat kıtası üzerinde. Burada kapışıyorlar yani. Burada İngiltere'nin elini zayıflatması lazım. İngiltere'nin elini zayıflatması için buradaki Müslümanların İngiltere İmparatorluğu'na değil Osmanlı Sultanı'na e, itaat etmesini sağlayacak politikalara ihtiyacı var. Bu politikalar işte panislam politikaları. Abdülhamit burada şey yapıyor Abdülhamit de e, kendi iktidarını, Osmanlı saltanatını sağlamış oluyor. Ve bütün işte şey üzerinden e, Hintat kıtasından ve Kuzey Afrika kadar bu Almanların e, siyasal imkanları, siyasal askeri, ekonomik imkanları üzerinden e, genişlemeye çalışıyor. Biz bu bize nasıl intikal ediyor? Problem burada. Biz bunu İslamcılık olarak algılıyoruz. Ki İslamcılık arkadaşlar yani bir İslamcılık tarifi yapacaksak e, İslamcılık halkın içerisinde var olan e, hareketin ismidir. Yani ümmetin faal olmuş olduğu haldir İslamcılık hali. Eğer ümmet faaliyse yani gücünü, ufkunu, meşruiyetini yani örgütünü, liderini halkın içerisinden almıyorsa bir hareket İslamcı olamaz. İslamcı olamaz. En temel, en bileyici kriteri budur. İslamcılık İslam'ın halk hareketine dönüşmüş halidir. İşte az önce vermiş olduğumuz örnekler biz bunu veriyoruz. Bunlar birer İslamcı kalkışmadır. Az önce 17, 18. yüzyıldan itibaren vermiş olduğum örnekler. Yani şeydeki Osman bir Fudi hareketinden tutun Batı Afrika'daki, Hindistan'daki ee, hareketlere kadar, Nakşibendi kalkışmalarına kadar bunların tamamı İslamcı kalkışmalardır. Halk hareketlidir çünkü. Yani halkın İslami önderlerin, halkın önder kabul etmiş olduğu. Bu bazen bir tarikat reisi olmuştur, bazen bir aşiret reisi olmuştur. Ee, bazen bir ee, işte Ömer Muhtar gibi bir ee, ikinci dereceden bir ulema sınıfından öğretmen sınıfından bir adam olmuştur. Ama bakın dikkat edin bunların hepsi halk önderleridir. Halkın içinden çıkan önderlerdir. Bir, ikincisi programları da İslamidir. Tecridi programlarıdır. Özel dönüşü savunur. Bittat grafiğe karşı e, mücadele eder. E, tevhid ve adalet o değişmez bir şeydir ve 18 yüzyıldan da anti bu hareketler. Yani halk hareketleridir. Yani eğer bir hareket halk hareketi değilse onun İslamcı olması mümkün değildir. Problem şuradan kaynaklanıyor. Hem batılı gözlemciler hem cumhuriyet aydınlarının bakarken karşılaştığı problem şu. Bir kere milat olarak mümtazar Türkönü mesela. Namık veriyor, sonra Abdülhamit'i falan alıyor. Bu İslamcılık falan değil yani bu. Bu tam tersi ümmetin tasfiye edildiği, halkın, Müslüman halkların tasfiye edildiği bir dönemdir. İslamcılık Abdülhamit'in elini uzatamadığı yerlerde yaşamıştır. İşte şeyde Kırım'da yaşamıştır. İsmail Gazpıralı. İşte örneğini hep veriyorum. İşte e, Şabettin, e, Kursa, e, Mercani, e, Kursavi bunlar tecridi hareketlerdir. Bunlar siyasi aktörlerdir aynı zamanda. Bunlar İstanbul'a geldiği andan itibaren sınır düşün edilirler. İşte o Vahabinin çıkışı itibaren bir tecridi harekettir mesela. O çıkışı aldığı andan itibaren bir şey tehdit olarak görülür. Yani Kuzey Afrika'daki hareketler tehdit olarak görülür. Yani şeye e, girmesine müsaade edilmez bu selifi hareketlerin. Bu 18. yüzyıl bu Mekke'deki tecridi hareket mesela. Bu hadis e, hadisçilerin e, yani tecridi bir şey e, başlatmaları. ilk dönem hadis kaynaklarına dönmeleri. İşte Maliki ile beraber başlatmaları mesela İşte ondan Sinusini mesela ondan hareketlenip e, Muhammed Sunusi o hareketten etkileniyor. O selifi e, o hadis rivayetlerinin yeniden gözden geçirmesini öngören. Mekke'de ortaya çıkan. O hareketten e, Senusi Libya'da bir halk hareketi başlatıyor batıya karşı. Batı emperyalizmine karşı. Budur yani. İçinde tecridi barındıran İslami tecridi barındıran halk hareketleridir. Tırnak içinde İslamcılığı kullanacaksak. Bir kriter olarak kullanacaksak. Ee, yoksa buradan şey yapmayacak işte Abdülhamid üzerinden yani Osmanlı saltanatını kurtarmak için her türlü ittifak ilişkisine girebilen işte Abdülhamit döneminde bu e, Almanya'dır. Ee, cumhuriyet döneminde e, Suudi Arabistan'dır. Her türlü devletle ilişkiye girebilen devleti korumak adına, devleti güçlendirmek adına, devletin meşruiyetini arttırmak adına halkı devlete razı etmek halkı devlete ikna etmek adına, devlet politikalarına e, arkasına halkı dizebilmek adına halkı diğer bir halk grubu üzerine kullanabilmek adına güçlendirilmesi e, gereken devletin bir aparatıdır İslam. Şu anda AKP'nin İslamcılığı tam da bu İslamcılığıdır. Abdülhamid'in İslamcılığıdır. Arkadaşlar çok uzattık Kısaca e, ona çeyrek var Kısaca toparlayalım Cumhuriyet dönemine intikal etmesinde de e, Arkadaşlar bu e, Şeyin başından beri Programın başından beri söylemiş olduğum o devlet gelinliğini Aynen devam etmiştir Devletin İslam yaklaşımı gene bir araçsal Onu araçsallaştırma bir aparat olarak kullanmanla işidir. Devletin devlet hala halktan korkar Devlet Osmanlı'da da halktan korkuyordu Abdülhamit de halktan korkuyordu. Mustafa Kemal de halktan korkuyordu. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan da halktan korkuyor. Çünkü bu gelene bu devlet geleni halktan korkar. Halkın kayıt altına alınması gereken, boş başı boş bırakıldığında problem çıkartacak, isyan edebilecek bir potansiyele barındırdığını bildiği için halktan korkar. Özellikle halkla ...devletin resmi din anlayışının dışında bir İslam'ın temas etmesinden de müthiş korkar. Bu o kadar tipiktir ki... E, ...işte bundan 3-4 sene önce bu antikapitalist Müslümanlar... ...ki toplasan kaç kişiydi? 50 kişi yoktur yani. <gülüyor> yani bu Fatih'te antikapitalist Müslümanlar diye bir grubun çıkmasından... E, ...hem devlet hem AKP iktidarı hem de bütün o Fatih e, çetesi... Nasıl dehşete düştüklerini mesela hatırlayın. Adamlar dehşete düştüler yani. Bu adamlar Cübbeli Ahmet'te falan kapışırlar köpek gibi ama dehşete düşmezler mesela Cübbeli Ahmet'te. Dehşete düşerler mi? Yok. Bu Fatih İslamcıları Cübbeli Ahmet'ten dehşete düşmüşler midir hiç? Ya da İsmaila'da. İsmaila burunların dibindedir. 50 senedir de böyle şirk saçıyor. Bütün Anadolu insanına şirk yayıyor yani. Bunlar hemen bizim bu e, Fatih İslamcıları İsmail Ağa'dan e, e, e, e, e, e, e. Çünkü yani İsmail Ağa neyse de statikonun içerisinde dışarıdan bir şey sormuyor da dışarıda bir adres göstermiyor insanlara. Ayrı bir adres göstermiyor İsmaila. En fazla diyor ki ya şeyde kalmayın diyor Süleyman'ı da kılmayın gelin burada İsmail Ağa'da kılın diyor namazı. İşte o, o hoca efendi diyor 10 dakika sonra 10 dakika görürseniz diyor tamam karakteriydi <gülüyor> bana haber geldi diyor. E, bizim cemaatten bir şey gitmiş hemen şeyden cemaat almışlar onu diyor bana haber geldi diyor. Hemen kabile zabına şey bu cennete sokmuş onu. <gülüyor> Haber aldım ben diyor. Adam mesela. Bu kimseyi irkiltiyor mu? Çünkü bir adres göstermiyor. insanları isyana sürükleyecek ya da mevcut şablona itiraz edecek bir yere Bu da antikaptesi idareleştirilmek anlamında söyleyeyim mi? Çünkü çok sorunlu da bir şey. Buraya davet ettik biliyorsunuz yani arkadaşları şeyini aldık. Onlar da mesela İslamcılık eleştirisi üzerinden bir şey ortaya koymaya çalışıyorlar ama en azından bu böyle bir çıkıştır. Yani bu kayda değer e, saygı saygıdeğer dikkat alınması gereken e, bir şeydir. Çünkü spontandır, halkın içinden çıkmıştır ve statükonun dışında bir yere işaret ediyor. Yani bu bu İslamcılık içinde sokulabilir işte bu. Yani bütün ne kadar problemli olursa olsun bu İslamcılık olarak isimlendirebilir bir şey. O an yani. için bu kadar de, bu 50 tane e, genç en şeyde kimdir yani en yaşısı? Mübarek Şaş kimdir? Mübarek Yok Mübarek'in şey e, Cehdi abi abidir. Yani o da 55 yaşında olsun diğerlerinin %90 30 yaşının altında olmuş olduğu 50 tane adam. Hatırlayın biz 6 ay bunu tartıştık altı ay. Bunlar böyle sapık, bunlar böyle bilmem ne, bunlar işte böyle yapıyorlar, bunlar işte bu şöyle yapacaklar falan. Bütün Fatih çetesi bunu tartıştı yani. Bunu tehlike olarak görüyor. Yani Tayyip Erdoğan çıktı mitiklerinde bunu bunun ismini alarak, antikapte olan ismini alarak bunu hedef gösterdiye. Yani. Güya kapte edilmiş Müslüman. E Güya adı kendine antikapte Müslüman diyenler falan. <gülüyor> Bak bunlar çok tipi. Bunları, bunları okumak evet. lazım arkadaşlar. Bunlar şeye nasıl delte böyle elektrik vermiş gibi sıçratıyor. Yani bir şey statik oysa sıçratıyorsa ona eğilmek lazım. Yani sen yüz bin tane üretim varsa da delte sıçratamazsın. Ama eğer başka bir adres gösteriyorsa delte sıçratırsın yani yerinden veya statik oysa bu bir bu bir kriterdir. Cumhuriyet döneminde bu İslamcılık arkadaşlar e, özellikle 1950'lerden itibaren NATO'nun şekillendirdiği bu antikomünist Türk milletisi damar üzerinden devam etti. Bu olay çok önemli bir olaydır. Bu yani Biz NATO falan filan derken ya işte bu NATO olmasın e, gibi bir serzeniş falan değil. Bu çok köklü bir sıkıntı. Türkiye'deki e, ben iddia ediyorum burada bu benim iddiamdır. Türkiye'deki e, muhafazakar İslami dindar yapıların %99.9'unu NATO yapılandırdı. Bizzat NATO, bütün cemaatler, dernekler, aydın grupları, gazeteler e, tamamını arkadaşlar NATO şekillendirdi ve örgütledi bunları. Bu, bu benim iddiam. Yani bunu şey olarak da e, tartışabilirim yani. Bunun şeylerle, kaynaklarıyla, isimler e, üzerine falan da tartışabiliriz. 1950'den e, Türkiye'nin NATO üyesi olduğu 1952'den sonraki. Ee, İslami camide cemaatlerin güçlendirilmesi e, milliyetçi, mukaddesatçı e, yapıların güçlendirilmesi ve bunların hepsinin anti-komünizm ortak faydası üzerinden, Alevi düşmanlığı üzerinden, e, komünizm düşmanlığı üzerinden örgütlenmesi tesadüfi değil. Çünkü Türkiye ile Amerika'nın özellikle NATO'ya girdiği andan itibaren e, Amerika'nın Türkiye'ye biçmiş olduğu rol sadece Türkiye'ye değil. Aynı zamanda e, Irak, Pakistan, da biçmiş olduğu rol Sovyet tehdidine karşı Orta Doğu'da bir yeşil kuşak oluşturmaktı. Onun için bu bölgedeki Müslüman halklar antikomünizme karşı örgütlendiler. Bu bizim NATO'nun belgelerinde var. Gladio'nun yayınlanmış belgelerinde var. NATO Türkiye'ye Gladio örgütlenmesi armağan etti. Bu Gladio önemli bir meseledir. 50'lerden itibaren. Türkiye'nin güvenlik yapısı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün güvenlik ve sistemi yukarıdan aşağı NATO tarafından düzenlendi. Bu hala daha öyledir. Türkiye'nin dış ve iç tehdit tanımı hala bu NATO teşkilat şeması üzerinden şekillenir. Bu hala öyledir. Hala öyledir. Bunun şeylerini bu 90'lardan önce Söyletler 1'i yıkılmadan önce Glabio adı altında böyle basına girip çıkıyordu. Bunu teşkilat şeyini Talat Aydemir yayınladı. O dönemin basınlarında falan çıktı. Daha sonra e, kitap olarak da çıktı. Buna e, benim elimde yok. Kim bilir ne oldu şimdi? Kitap bilemiyorum ama elime geçerse şey yaparım. Siz de e, internetten de belki olabilir. Talat Aydemir diye girin. Talat Aydemir, Gladio diye girin. Orada Talat Aydemir eski bir gladiyocu çünkü. Yani, ordudan atılma bir subay. O Şamayı veriyor. Gladio e, nun, e, görevi halkı komünizm tehlikesine karşı uyarmak ve örgütlemek. Halkı komünizm tehlikesine karşı örgütlemek için kuruluyor Gladion. Gladion'un teşkilat şemasında mahalle imamları var, okul müdürleri var, mahalle muhtarları var, cami imamları var, e, yerel eşraf var, büyük esnaf var, üniversite hocaları var, sendika başkanları var. Teşkilat şeması bu. Yani devlet bunu üzerinden örgütlemiş. Ve bunlar fonlanıyor. Antikomünist Dergiler, cemiyetler, gazeteler, dergiler bunlara fon aktarılıyor. Ve bunların hepsinin ortak faydası Türkiye'de böyle komünizm tehlikesine karşı böyle Amerikancı, devletçi bir dindarlık inşa mesela. Buna binlerce, binlerce örnek verebiliriz. Bizim şimdi ismini bu tanıyan arkadaşlar var, vermeyeyim. Bizim eski Akıncı abilerden biri. Daha geçenlerde bana öyle söylüyor. Diyor biz Akıncı şeyinde oturduk diyor. Abiler vardı diyor. Akıncı polis abiler vardı. Hemen gelir bize haber veriler diyor lokale koşun. Komünistler bilmem nereye bastı. Biz ayda daha evimiz çıkardık Komis kovalama diye anlatıyor bana. Çarçı çar çar başında şunları dövdük bilmem nerede bunları dövdük. E, gar meydanında şunlara saldırdı falan diye. İcrafer <gülüyor> Akıncı lokalinde oluyor bu yani. Akıncı o lokalinde. Ee, oluyor. Yani, hepsi, hepsi ee, hayır o değil o değil o değil. Ee, bir şey abi değil. <gülüyor> ya bu siz arkadaş, o kuşaktan 55 yaş üzeri tanıdığınız varsa, el, 55 yaş üzeri o tanıdığınız dönemin akıncısı. Nurcusu, tarikatçısı, tarik hiç fark etmez herhangi birine söyleyin ama böyle yönetim kadrosunda olan. Kapatalım size anlatsın yani nasıl e, abilerle, e, işte ettikleri. valilerle nasıl muhatap olduklarını, komutanların bunlara nasıl sırtını sıvazladığını, nasıl komando kamplarına götürüldüklerini, nasıl ceplerine karşı konulduğunu, nasıl dergilerine reklam verildiğini, nasıl Vakıfbank'ın, Türkbank'ın nasıl MTTB bilmem ne dergilerine e, reklam verir, finanse verildiğini falan açık kapalı böyle sohbetten veya yazılı kaynaklardan görürsünüz yani. Bunun milyonlarca örneğini arasanız görürsünüz. fetullah Gülen komünizmle mücadele derneklerini kurmakla görevlendirilmiş bir adamdır. Şimdi kendisi anlatıyor bunu. Vesaire çoğaltılabilir yani. Dolayısıyla bunun üzerinden pekiştirilmiş ve burada kendine bir şey bir din anlayışı da oluşturulmuş. Bu din anlayışının belli şeyler var. Bir kere Osmanlı Osmanlı'yı kutsal kutsar. Osmanlı şey de Abdülhamit tartışılmazdır. Abdülhamit bir kültür, bir motiftir. Şu anda Tayyip Erdoğan'la Abdülhamit'in özdeşleştirilmesi boşuna değil. Bir kere Osmanlı saması vardır birincisi. İkincisi, sünni olduğu iddiası vardır. Bu iddia sünniliğinden kaynaklanmaz. Sünni? Resmi ee, yani bu Türkiye İslamcılığını Hı. bu demişim, Cumhuriyet İslamcılığını temel karakterlerinden bahsediyorum. Bizim tarihi anlayışı Osmanlı'nın kutsalmasıdır. Din anlayışı da e, devletin resmi dini, o da ona sünnilik olarak izah edilmiştir. Ama bu sünnilik aynı zamanda Türk olmayı da gerektiren bir sünniliktir. Türk ve sünni olmayı gerektiren bir sünniliktir bu. Bunun dışında kalan bütün sentezler. Mesela sünni ve kürt olduğu zaman da makul olamazsın. Yani sünni olmak kürt olmanı kurtarmaz. Hem sünni hem kürt olman lazım. Bunun dışında kalanların tamamı tehdittir devlete bu adın içerisinde. Kürdü tehdit görür. Şafii tehdit görür. Alivi zaten tehdit görür. Yani Kızılbaşı falan filan. Bu, bu ortak şeyler bunlardır. Üçüncüsü devlet tartışılmaz. Devlet temel otoritedir. Devlet helal ve haramı belirler bu anlamıyla. Bu İslam'ın, bu Cumhuriyet İslamı içerisinde devlet helal ve haram belirleyicidir. Devlet başörtüsünü haram ettiyse Baş sen takamazsın. 28 Şubat'ı yaşadık. Siz yaşınız yetmiyor ama yaşı olan arkadaşlar biliyorlar. Hepsi baş ölçüsünü çıkardı. Türkiye'deki cemaatlerin hepsi. Hepsi çıkardılar. Hepsi çıkardı. Bakın istisnasız. Ya çocuğunu şeye göndermedi. Ya mesleği bıraktı. Veya çocuğunu okuldan aldı. Kalanların hepsi baş örtüsünü çıkardılar arkadaşlar. İstisnasız. İstisnasız derken tabi her kayda yine barındırır. Yani bir Anadolu'daki böyle lokal işte yapılar şöyle i̇şte Sakarya'da da e, söylenebilir, İstanbul'da da bir iki küçük şey yani hariç, onlar da işte üniversiteden elini eteni çekerek diğer şeylerden e, yani yüzleşerek değil de kendini geri çekerek onu muhafaza ediyor. Onun dışındaki devlet haram dediği için devlet dedi ki size başörtüsün haram kılıyorum, bu ülkenin Müslümanlarının hepsi başörtüsün çıkardılar. Buna itiraz edenleri de buna itiraz edenleri de hedef gösterdiler. İşte buna karşı işte halk e, direnişinden bahseden. İşte devlete karşı çıkalım diyenler bizzat hedef gösterildiler. Buradaki arkadaşım bir kısım bu. Süreci bizimle beraber yaşadılar yani. Bunlar hedef gösterildi bir de. Çünkü devlet haram koyucudur bu İslam içerisinde, Cumhuriyet İslamında Devlet haramı ve helali belirler. Devlet helal diyorsa sen onu kullanabilirsin. Haram diyorsa e, o haramdır. Bunlar temel e, karakterleridir. AKP iktidarı da bunun üzerine arkadaşlar. E, yani bu NATO'cu tarih tarihe e, bakışı, tarihsel ufku Osmanlı'yı kutsayan e, real politiği NATO üzerinden algılayan mezhepçi mezhepçiliği de e, Sünni Türk sentezine e, indirgemiş. 12 Eylül'den sonra da bunu e, daha da e, pekiştirmiş bir İslam anlayışıdır. Bugün e, AKP ilk temsil etmiş olduğu İslam anlayışı e, Osmanlı klasik döneminden Avru döneminde artık ne intikal ettiyse o geleneğin modernizmle hesaplaşmasıyla ortaya çıkan sentezinin Cumhuriyet'te devamıdır. Devam Burada Suudi Arabistan meselesine de değinmek istiyordum arkadaşlar. O da çok önemli. Onu müstakil olarak ya da daha sonra böyle hatırlatırsanız daha boş bir zamanda şey yapabiliriz. Ee, Suudi Arabistan 1950'lerden itibaren sadece Türkiye için değil bütün dünya İslami hareketlerin içerisinde de ayrı bir damar olarak yani 20. yüzyılın İslamcılığını ya Türkiye'nin ötesinde bir yerde taşıyacaksak bunu Türkiye'de de çok yoğun olmak üzere çok yoğun olmak üzere e, fonlamıştır e, milletçile e, Arap milliyetçilerine karşı Arap ülkelerinde e, ya da komünizme karşı sola kaymasın milletçiler kaymasın diye kullanmıştır. Türkiye'de de benzer. Antikomünizm bir destek anlamında Türkiye'de de kullanmıştır. Muslulu ee, Arabistan'la ilişkiler e, 50'li yıllarda başlar. E, 60'lı yıllarda e, Milli Selamet Partisi'nin e, işte siyasi sahnesine çıkmasıyla beraber biraz daha güçlenir, ivme kazanır. Ordu buna dahil olur. 60'lardan itibaren ordu da buna dahil olur. O kadar dahil olur ki 80 darbesi yapıldığı zaman Kenan Evren ee, Suudi kralıyla e, şey imzalar ikili bir anlaşma imzalar e, bu anlaşma Avrupa'daki diyanet imamlarının maaşını Suudi Arabistan'ın verilmesi e, vermesi hakkındadır bu anlaşmanın altında Kenan Evren'in imzası vardır yani diyor ki Avrupa'da da bir şey var biz NATO müttefikiyiz temel, e, şeyimiz aynıdır Suudi Türkiye'nin temel hedefi ayrı çünkü onları Amerika bir araya getirmiş komünizm tehlikesine karşı bir araya geleceğiz ee, Kenan Evren'de diyor ki tamam ben Anadolu'da bu işi hallederim zaten senin önünü açtık Anadolu'da yani sen işte o dönemin ismi Salih Özcan üzerinden şey yayın evleri kuruluyor ücretsiz kitaplar dağıtılıyor hocalar Ümre'ye ve hacca götürülüyor Diyanet hocaları ee, işte orada doktrine ediliyor ee, işte esere e, öğrenci gönderiyor işte Seyit Kutub'un kitapları Tabii o bir e, ayrı sıkıntılı bir şeydir Sudaramistan orada Mısır'la e, Türkiye'yi biraz karıştırıyor. Mısır'da seyit kutbu satmasının e, şeyi başka gerekçesi. Ama Türkiye'de bunu tam bir karşıtı yok. E, bunların hepsini biz yapabiliyoruz diyor ama yani e, Avrupa'daki Türk orada ciddi bir yekün çünkü. Türklerin şeyden çıkmaması, dinden imandan çıkmaması, böyle komünist Hareketlere karışmaması için de yapılması gereken şeyler var. Amerika'da onları bir araya getiriyor. Suudi Arabistan diyor ki tamam Kenan Evren'e oradaki çocukların da maaşını ben veririm diyor. Bizzat yapılmış bir anlaşma bu. Uğur rapta veya kitabında şeyi var bunun. E, şeyin e, metni var. Anlaşmanın koşulları falan. İki sene boyunca Suudi Arabistan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Diyanetinin imamlarının parasını veriyor. Kenan Evren'le anlaşarak ve şeyi finanse etmiştir. Türkiye'deki yapıları daha sonra 80 özel dönemindeki şeyi Faysal finansı, kuvvet Türkü, bunlar tamam körfes parasıyla kurulmuştur. İşte bir kısmının <gülüyor> Akşibenlilere için kurulmuştur, bir kısmı Joşan <gülüyor> ekibine <gülüyor> falan paylaştırılmıştır. Bunu bünyeyle finanse etmiştir, güçlendirmiştir. Çünkü Amerika nasıl Almanya bir dönem İngiltere bir dönem Rusya dönemler değişmekle beraber Anadolu'da güçlü bir iş bilici devlet olmasını istiyorsa Cumhuriyet döneminde de NATO'yla NATO konseptiyle batı içerisine alınan Avrupa Türkiye'de yekpare güçlü bir devlet olmasını istiyor. Türkiye'nin istikrarlaşıp farklı mecralara atmasını engellemeye çalışıyor. Bu işte 70'li yıllarda, 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda komünizm tehlikesidir. Sonrasında başka tehlikeler de olabilir ama neticede e, Türkiye e, Cumhuriyeti Devleti bir NATO üyesi devlet olarak bu NATO'nun çizmiş olduğu sınırlar içerisinde İslamcılık yapan e, mevcut e, devlet iktidarını, hükümetlerde ise de aslında mevcut devlet iktidarını muhafaza etmeye dönük, onu meşrulaştıran birçok. E, bir din anlayışını devam ettirirken bu son AKP 13 yıllık AKP iktidarıyla da daha önce hiç olmadığı kadar kitlesel bir destek e, elde etmiş oldu. E, yoksa bu yönüyle baktığımız zaman bunu anlamlı bir yere oturtabiliriz. Ama yoksa buradan çıkartıp da işte askere rağmen, işte vesayete rağmen, dünya sistemine rağmen bu gelinmiş bir aşama değildir. Yani AKP'nin 13 yıllık iktidarı tam tersine Dünya sisteminin desteğiyle askerin desteğiyle bunu altı çizerek söylüyorum. AKP iktidarı askerin desteğiyle iktidar oldu ve askerin desteğiyle e, sürdürüyor. iktidarını sürdürüyor. Bunu ayrıca tartışabiliriz. Askerin desteğiyle iktidar olmuştur ve şu anda da askerin desteğiyle iktidarı sürdürüyor. AKP iktidarı. Çünkü askerin e, siyasete bakışı özellikle 12 Eylül'den itibaren Türkiye'yi her zaman bir sağ iktidarın e, yönetiminde bırakmak askeri stratejisi budur. Özellikle 12 Eylül'den itibaren. Çünkü 12 Eylül öncesi siyasette asker şunu gördü. Çok partili siyaset e, tehlikeli. İşte sol sızabiliyor, güçlenebiliyor. Sendikal hareketler güçleniyor. İşte sol partiler falan güçleniyor. Dolayısıyla 12 Eylül darbesi e, sistemi anayasayı yeniden e, dizayn ederken, %10 barajını getirirken mesela bunu hedefledi. <gülüyor> Mümkün olduğu kadar az parti olsun Evet, Ve iktidardaki parti de her zaman sağ bir parti olsun. Bu 12 Eylül darbesinin yani askerin hedefi budur. Türkiye'nin iktidarında her zaman sağ bir parti olsun. Özal'da, o için Özal'a çıkışta işte 5 eğilimi e birleştirmek falan hikayesi aslında buydu. Aslında sağa birleştirmekti. Ama eski aktörler, 83'e gelen eski aktörler işte Erbakan gibi, Türkeş gibi, Demirel gibi güçler aktörler olduğu için bu şeye kadar sürüklendi resayanla parçalandı. 28 Şubat bunun restorasyonu sırasında. Bu parçalanan, e, iflas etme haline gelmiş, mefliç olmuş olan sağ tasfiye edilmesi, e, çünkü sağ parçalınca işte, içinden işte rafa üzerinden işlem şey halk hareketlenmeleri falanla başladı. İşte üniversitelerde işlem şeyler Erbakan yükseldi. Tabi tabi konuş değil mi diye şimdi aynıdır, aynıdır. Erbakan tam bir sağdır, sağdır yani Erbakan. Yani sağ siyasetin içerisinde bir tekum farklı olmasıyla beraber <gülüyor> e, ordunun içerisindeki içerisindeki e, bir ekiple o dönemin genelkurmay başkanı ifadesiyle ya da genelkurmay başkanı mıydı o balans ayarı Ceviz küçük bir balans şey. ayarı olarak bu tasfiye yani sağın 28 Şubat sağın bölünmüşlüğünü tasfiye etti yani 28 Şubat sağ bölünmesin parçalanmasın diye yapılmış bir darbedir Allah Allah. çünkü parçalandı. <gülüyor> İşte en son Hoca'yla Tansu Çiğ'liler bir şey yapmaya çalıştılar, bu da işte milli görüşün içerisinde, milli görüşe rağmen siyasi bir hareketlenme. Çünkü orada gerçekten İslami yükseliş var, yani hem şeyin üzerinde yükseldi bu, Milli Görüş, Refah Partisi üzerinden çok ciddi bir şey yükseldi, İslami bir şey yükseldi özellikle şehirlerde. Hem böyle bir sıkıntı oldu, bu o kadar sıkıntı hale geldi ki bu İslami yapı sağa açmaya başladı büyük oranda, yani o sağcı görüşü de zorlamaya başladı. İşte Özal'ın getirdiği, işte Demirel'in getirdiği İslam'ın dışında bir şey evrilmeye başladı ve 28 Şubat'da ayar verdi. Hem bu bölümüşlüğü parçaladı, hem o İslam'lı şeyi törpüledi. Ee, ve AKP süreci, AKP e, iktidarı asker tarafından e, örgütlendi. Bakın örgütlendi diyorum yani. Eski Anaflılar, e, milli görüşün içerisindeki e, tövbe edenler ve bürokrasinin içindeki ağır abiler. Bunu kotardılar. Bu e, AKP olarak bu başlamadı ama şu şekilde başladı, ben o dönemin tartışmalarını birebir tanıdığım şahitliklerden de biliyorum. E, yeni bir sağ e, hareket oluşturulması, kitle iktidar taşı, yeni bir sağ e, hareket oluşturulması meselesi konuşuluyordu. Ama şartlar, işte Refah Partisi içerisinde bu yenilikçiler, Abdullah Gül'lerin falan çıkmasıyla bir yere evrileyince bu AKP üzerinden devam etti. Yoksa bunun içerisinde de Abdullah falan da vardı. Hatta Mehmet Ağar vardı, Hasan Celal Güzel vardı, Mehmet Ağar vardı. Mesela bunlar çok zorladılar. Yani Mehmet Ağar'a İslami Camii'yi mesela örgütlenmesi için önü açıldı. Hasan Celal Güzel'e bunlar başaramadılar bunu. Yani İslami Camii yine mahallenin içerisinden olan adamlar. Bir de bunlar tövbe de çıkardılar. İşte ben gömleler çıkardım, pantolonu çıkardım, binmem <gülüyor> milli görüşle ilgili. Tebinatlar falan da verildi. İşte Avrupa Birliği sürecini aynen kabul ediyoruz. İşte Kopenhag kriterleri, işte ekonomik kriterler, NATO'ya bağlamız devam edecek, Amerika stratejik ortağımızdır. E, garantileri verildikten sonra asker bunu işte yekpare tek bir sağ part AKP'yi destekledi. Yani bu birebir tabii ki böyle yönetim anlamında olmaz siyasetli ilişkiler ama bunun önünü açtı yani. Akif'in önünü açtı, yönlendirdi. Şu an askeri. artık solla bir alakası kalmamış. Eczipsin son kurmuş olduğu şey MHP ile yapmış olduğu koalisyon biliyorsunuz yani. 2000'de kurmuş olduğu koalisyon MHP <gülüyor> SDP koalisyon. Artık zaten solla bir alakası kalmış. <gülüyor> ne arkadaşlar böyle çok uzattık, çok dallandırdık ama bu e, programı bitirmiş oldu bu dört e, dön, şeylik, parçalık programı. Yani burada çok kabaca ben şeyler açmaya çalıştım size. Yani böyle farklı alternatif başlıklar. Yani bunların her biri üzerinde ayrı ayrı konuşulması lazım. Bunları çok uzun bir şeyden sonra biz yeniden tartışmak gibi bir şansa bu kaos ortamının böyle bir şeyi de olabilir bize. Çünkü bir krizle karşı karşıyayız. Şu anda bu krizi nasıl aşmak üzerine kafa yoruyoruz hepimiz. İşte tarihten bir şey bulmaya çalışıyoruz. Ee, kendimize işte İslam ekollerden, mezhepler tarihinden falan. Bu böyle bir tartışma dönemi olacak. Önümüzdeki dönem bir sene, üç sene, beş sene neyse bu dönemde bunların tartışılması lazım. Anadolu tecrübesinin tartışılması lazım. Selçuklu Osmanlı tecrübesinin tartışılması lazım. Bunun hem kelam ekolleri üzerinden, hem medrese ekolleri üzerinden, hem medrese dışı ekolleri üzerinden, hem siyasi aktörler üzerinden. Hatta halk edebiyatına sıkıştırılmış ee, halk hareketlenmeleri... Ee, üzerinden falan bunların e, değerlendirilmesi lazım. Tanzimatı yeniden değerlendirmemiz lazım. İslam tarihini İslam coğrafyasının tarihini yeniden gözden geçirmemiz lazım. Biz İslam tarihi deyince tarih e, Türkiye'de başladı ve Türkiye e, coğrafyası da Türkiye'dir falan zannediyoruz. Halbuki bütün İslam coğrafyası e, yani Kuzey Afrika'dan e, Hazırın üstüne kadar olan hatta Balkanlara kadar olan bir coğrafyadan bahsediyoruz biz. Hint alt kıtası işte Afrika, Arap Yarımadası bütün bu, bu coğrafyanın tarihini de Osman tarihinin ötesinde e, karşılaştırmalı olarak okumak lazım. E, burada çok zengin e, bir malzeme var. Yani İslamcılık tartışmalarının şeyi de e, buradan olması lazım. İslamcılık tartışmalarının merkezinin burası olması lazım. alanı burası olması lazım. E, yoksa aksitlerle işte Abdülhamit, Abdülhamit'in panesilamcılığı itaatı İslamcılık üzerinden gelinebilecek nokta işte Tayyip Erdoğan'ın başkanlığı noktasıdır. Buradan başka bir yere gitmez yani. Bunun çapı da bu kadardır, ufku da bu kadardır, nefesi de bu kadardır. Dolayısıyla bunu, hem bunu aşmak anlamında, hem de yeni bir söz söylemek anlamında böyle işte yeni ufuklar, yeni e, alt başlıklar ortaya koymak anlamında bir programdık. Ben yani teşekkür ediyorum Eyvallah, bize katıldığınız açısından. Bu şey verecek misin? Bu dönem için kaynak verecek misin? Abi dönebilirsin. Yazdık şeyler ama. Abi çok fazla kaynak var. Hangisi? Yani Osmanlı tarihi için ayrı, Selçuk şey, tarihi için ayrı. Son dönemde yapılmış çok fazla kaynak var. Hangisiyle ilgili mis? Herkesi bitir. Seninlerin herkesi bitir. Senin bunları kesip bitir. Abi sen uzun çarşılı önemli, hammer tarihi önemli, yorga. Önemli. Bu bu dönemle ilgili bir şey önemlidir. Şu Mustafa Akdağ kitapları önemli. Sen tek tek kayıtları yoksa kim?